Elhamdülillahi ellazi hadana lihada. ve ma kunna lehtediye lella en hadanallah ve ma tawfiqi illa bi'lahi qad rabbina bil haqq ala muhammed allahum salli ala rasulina ala qulubina muhammed qulubina salli ala sayyidina ala muhammed allahum salli ala şefii'i alihi ve sahbihi A'udhu billahi s-samee al-alimim min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bika minemezat al-shayatin. Ve a'udhu bika rabben yehturun. Ve ge'alna minhum e'immeten bi emrina lammâ sabarú. Ve kanu bi ayatina yuqinun. Sadakallahu al-azim. Allahumma anfa'na bil-Quran al-azim ve barik lana fih. al حَسَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّمِ اللَّذ۪ي لَا اِمُتْ اَبَدًا وَدَفَعَتُ عَنْكُمُ السُّٰيهِ بِلَا حَوْلَ وَلَا اُوْوَتَ اِنْ لَا بِالْعَلِي الْعَلِي الْعَظَّيْمِ Bu mübarek meclislerin faziletleri hakkında her geçen gün eserlerde, kitaplarda ne faziletler görüyoruz? Mübarek Cuma gecesinin faziletleri, ilim meclisinde bulunmak, salavat-ı şerifi okumak, Allahu salli ala eserine. Muhammed i Bu meclisin hiçbir fazileti olmazsa sır salavat okutturuyorum ya bir. Sonunda okutturuyorum, zorla okutturuyorum. Bir şeyler yapıyorum. Vekî ibnü'l-Cerrâh radıyallahu Teala büyük alim velidir, çok eski tabakadan. Ne buyuruyor? Levla's salâtü ale'n-nebiy sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Ma vâhiden. Eğer diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat okumak fazileti olmasaydı bir kimseye bir ders yapıp da bir hadis bile anlatmazdım diye. Hani kendini şey görüyor, konuşmaya ehil görmüyor vesaire. İnsanlarla karışmak, görüşmek istemiyor. Ama bu meclislerde, derslerde ne var? Hadis-i şerifler var. Hadis-i şerifler okunurken ne var? Salavatlar var. Allah salli aleyhi ve sellem Muhammed. Hala aliye sallallahu aleyhi ve sellem. İşte yani koca alim allame ne diyor? Salavat okumak için işte meclise katılıyorum da sohbet yapıyorum diyor yani. Salavat okumak olmasa sohbet de yapmayacağım kimseye. Çünkü bir salavat-ı şerif'in fazileti bir de cemaatle okunması, bir de cuma gecesi okunması efendim selam meselesi yine. Ama unutturmayalım hiç. Salat ve selam aleyke ya Resulallah. Onda da çok fazilet var. Selam selam verince mutlaka ulaştırılıyor. Kesin sahih hadis-i şerifler, veri vaatler var. İnne'lâi meleke ten seyyah inne fil Yeryüzünde melekler var, seyyah dolaşırlar. Geçi i̇şte böyle meclisten ararlar. Yübelligûne an ümmetis Ümmetimden bana selam ulaştırırlar. İnne'lâi meleken müvekkelen bir <gülüyor> kabri Allah'ın bir meleği var benim kabrimle görevlenmiş. Bir hadisette adını da söylüyor. O melek, o meleğin vazifesi de, o, o meleğin vazifesi sadece benim kabrimde durur. Ata Esma al Khaliq Allah bütün mahlukatın ağzından ne çıkarsa, hepsinin kulağını ona bağlamış. Bilgisayar gibi. Bütün mahlukatın ağzından ne çıkarsa, hepsinin kulağı kim de? O melek de. Niçin selam eden var mı diye? Rasulullah selam sallallahu teala aleyhi ve sellem. E o zaman onu her şeyden haberi var. Her şeyden haberi var. E ulemadan biri diyor. E, rüyamda gördüm. Çok büyük alimler bunlar. Belki 900 seneden evvel bu konuştuğum bu zat. Selam bu sağından geldim. Selam verdim. Yüzünü çevirdi. Solundan geldim. Selam verdim. Yüzünü çevirdi. Önüne geçtim. Ya Resulallah niye benden çeviriyorsun güzel. Sen hadis yazıyorsun bana salavat yazmıyorsun dedi. Ceva yazmıyorsun dedi salavat. Aman bir daha ya Resulallah yapmayacağım ya Resulallah. Ondan sonra diyor devamlı yazıyorum. Her hadis yazıyorum sallallahu aleyhi ve selleme bir de teslima. Bir de ekleme yaptım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini gör yine evliya Allah'tan Hafız İbn Beşgüval bunu rivayet ediyor. Hafız deyince sizin Mahalledeki hafız değil. Hadis hafızı. 600 bin hadisi senetleriyle bilmeden hafız olmuyor hadiste. 600 bin hadisi senetleriyle. Tabii hafız İbni var. Sırf kitap yazdım bu hususta. El-Kurbe ismi kitabın. Tercüme ediyorum onları. Önümüzdeki ay Mevlid ya dergide çıkacak. Başına kocaman kitap kadar salavat hakkında bilgi yazdım. İlk yazdım onları. Hiçbir kitabımda yazmadım. İnşallah. Onda yine var. Perşembe gün ikinden sonra tam buraya gelmeye hazırlanırken aklınıza gelsin. Cuma gecesi yaklaştığında aşiyete ilhamis. Perşembenin ikindisi. Yani ikinden sonra akşama terettüp eder. Onun için kabir ziyaretine bile gidilse akşamdan evvel yine cuma muamelesi. Ruhlar hazır olur kabirlerde. Yani ikinden sonra akşama tabidir. Ee, perşembeyi konuşuyorum. Ne diyor? İnşallah onda da ben şey yazdım onda. Her perşembe adet edelim. Sohbete gelmeden unutmayalım. Sohbet günü ya, ikinden sonra da hazırlık yapıyorsunuz. Allah'ım ve Rabbel'e... Allah'ım ve Rabbel hilli vel haram ve meş'ari'l haram ve rübni vel, vel makam vel hilli vel haram Ela ekri Muhammeden sallallahu aleyhi ve Minni selam. Kim bunu ders ediyor? perşembe ikinden sonra, vakti. Özel bir melek Efendimiz sallallahu aleyhi felancan selam var, mutlaka ulaşıyor isminle beraber. Sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir sayfa var yanımda buraya kaydedelim buyuruyorum diyor, onu oraya kaydediyorum, özel. Ya onda da yazdık önümüzdeki dergide. Yazıyoruz, neler yazıyoruz? Bir dergide dünya kadar yazıyorum o. Neyse. Okuyan varsa, amel eden varsa. Hevesleniyorum da gayret ediyorum bir şeyler. Ömrüm yetmeyecek, ona üzülüyorum. Dünya kadar kitaplar buluyorum şimdi, yazmalar. Süleymaniye'den aldım. Kaç bin varak aldım şimdi. Kaç bin hep yazma yazmaz olsun. size bir şeyler yazalım diye yani. Beraber amel edelim. Belki bir şeyden kurtuluruz. Ama şu meclislerde salavat Şerif Allah'ım salli ala Seyna Muhammed ve Ali Aliye sahb selim. Birçok günahkar adam böyle af aldı. Yine orada diyorlar adı Miştah mıdır? Kitaplarda kaç yüz sene... Yani de şurada burada büyük tarihçı allamelerin kitaplarında geçiyor bu adamın adı. Biraz laval adammış yani. Labali yani, gevşek yani. Gevşek tükülün sakala zararı var derdi efendim. Gevşek adam yani. Gevşek demek işte... Anla yani. Tabii o zamanın gevşeyi belki bizim takvamızdan değildir. o da ayrı devam. Adamın... Pek yani... Ümitli vaka değil. Vefat etti, birçok evliya o zaman Rüyasında gördüm. Bu rüyalar neyle biliyor musun? Aynı hadis gibi isnatla zikredilen rüyalar. Benim gibi her gece yatıyorum kırk tane görüyorumdan değil yani. He? Beninkiler de bazı çıkıyor yani. Vurduk araba. Araba geçen vurdu duvara. Duvardan da bir şey kopmadı. Araba da bozulmadı. Yürüdü yolla devam. Dün. Dedim nedir acaba? Falan. Şimdi geliyoruz buraya. Gemiyle geliyorum. Bir vurdu gemi. Yük gemisi bizim gemiye. Az daha <gülüyor> sular, seller, kemiği Telefon edecektim size ki. Kendi kendisine vaaz edin yani. Biz kaldık ha buraya. Ya da helikopter gönderin bizi kurtarın. Can yeleği yetiştim o kadar yüzme biliyorum ama. Boğaz orası. Bir de bakarsın Rumeli fenerinden çıkmışsın. <gülüyor> ya, buraya nasıl geleceğim? Ha şu kadar yer ama gelemesin ki. Saray burnunun önü yani. Derler ya ayağıma taş bağlayıp saray burnundan atacağım kendi yani Sarayburnu'nun oraya, Karadeniz'e götürür. E şimdi kitabı da yazıyoruz, dualarım kitabında, şunu okursa boğulmaktan kurtulur. Siz de diyorsunuz ki, nerede boğulacağım, plaja mı gidiyorum ya? E boğulursun işte Sular girdi bir karış. Böyle arabalar bir yere, Allah Allah. Ben de bağırıyorum, Allah Allah Hanım da diyor ki, ya sen diyor ne kadar şeysin. Ya benim kalbim çarpmıyor ama Allah diyelim de boğulacak da ne diyeceğiz Allah Allah Allah. Unuttuk bir de ne diyeceğiz? Ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bugün yazdığımda şey. Kimi devliya Allah'tan ya. Çok büyük bir veliyim. Ebu Ali Rucevari katasallahu ruhu. Çölde gidiyorum diyor. Devenin ayağı diyor sürçtü. E tabi o da üstünden marek panik et biraz şey etti. Allah dedim diyor. Sade Allah. Bazı vaatlerde Zehebi'de vesaire Siyer'de, Üstelik Kuşeriye'de de Celle Allah. Celle Allah demiş. Yani Allah celil oldu yani. Yüce Allah Celle E Allah dedim diyor. Bazı vaatlerde Celle Allah. Allah deyince diyor bunu var ya bütün kitaplar cikrediyor. İbn-i Mülak'ın tabakatı Sofiye'de İmam Kuşeriye, Risale Kuşeriye'de, Zeheb-i Siyer-u aleyham kaynak yazmaktan başlayamıyorum, hadisten daha fazla kaynağı var. Yahu diyor, tökezlendi deve, ben de Allah dedim, diyor. Birden deve demesin mi ki? Allah ve sallallâh Muhammed dedi diyor. Deve bana demiş oldu ki diyor, Peygamber'i Allah'tan ayırma. Yani ne demek? Eşhedü'l-lâ illallah, İçeride Muhammed'e Rasûlullah. La ilahe illallah. Muhammed'e Rasûlullah. Nerede Allah? Orada Muhammed. Sallallahu teâlâhu aleyhi Şimdi panik ettin, Allah. Ben de şimdi kemide Allah Allah dedim. Daha bugün yazdım, bugün unuttum yani. Helima'nın hikayesi, denize düşünceli, eşek gibi dokuz türlü yüzmeyi unutur dedi. Ulan bugün yazdık da. salavat okumayı unuttuk. Allah Allah diyorum. Ya Allah, peşine ne dedi? Deve, deve. fetekellemel, الْجَمَلُ Konuşur mu? He? Senden uzun dili var. Niye konuşmasın? Ha bu kadar dili var. Sen şu kadar dillen konuşuyorsun dur dur dur dur. Niye konuşmasın? Ya. Kurt konuştuğu zaman sahih hadis-i şerif biliyorsunuz. Hatta Bukhari Müslim'de de geçtiğini tahmin ediyorum. Yani sahih sünende kaynaklarda bütün. Çok meşhur bir hadise. Değil mi? Efendi Hazretleri çok anlatır. Şaşırdılar. Müşrikler, müşrikler şaşırdılar. Zeybunye tekellem, kurt konuşuyor dediler. Müşrikler şaşırdı kaldılar, kurt konuştu. Kurt ne dedi? Ya, içinizde Allah'tan vahiy getiren peygamber var, ona şaşmıyorsunuz da bana niye şaşıyorsunuz <gülüyor> Yani, yedi kat semanın fıvkinden, lev mamuzdan, Mevla'dan ayet getiriyor sana, buraya kim ulaşabilir? Hangi astronot ulaşabilir? Dediler, Zeybun yetekellem, kurt konuşuyor, şaşırdılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin arasına geldiği vakit ne buyurdu? ''Enev'u minubi'' ''Ben bu kurtun konuşmasına iman ediyorum.'' dedi. Dikkat et, bu biraz kuvvetli iman ister. Ebu Bekir ''Ve Ömer Ebu Bekir'in ve Ömer'u, Ebu Bekir'le Ömer de iman eder.'' Bak herkesi demedi. Ebu Bekir ve Ömer de iman eder, makamı yüksek olacak. Ama elhamdülillah biz bu işlere inanıyoruz çünkü. Mevla yapıyor, Mevlanı yaptırdığı şeye Deve konuştu. E Mevla konuşturursa konuşuyor. Ben diyor Allah dedim. Deve dedi ki Allah o sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Allah. Hiç unutmamak lazım. Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam, her sene haçta buluşurlar. Birbirini işte ihramdan çıkarırlar. Saçtan tıraş ederler. Var dualarım kitabında yazdıklarımdan. O dualarımda ne hazineler var. Ne diyorlar Bismillah. Maşallah. La yeti bil hayri illallah. Bismillah. Maşallah. La yasrıfü su'e gayrullah. Bismillah. Maşallah. Ve mâ bikum min ni'metin fe minallah. Bismillah. Maşallah. Ve lâ havle ve lâ kuvvetin. İlla billah. Dört kelime. Başka farklı rivadetleri var. Abdüqâdî Geylânî Kaddesi'l-Lâhûl-u'l-Günyâ isimli Senede e, zikreder, senediyle, diğer ulema, birçok hadis kaynakları zikreder. Bazı rivayetlerde üç kere, bazı rivayetlerde bir kere biz tabi bir kere okusak yine çok iş tabi bir rivayetle amel etmiş oluruz. Okusa bunu, okuduğu gün veya okuduğu gece emine güvende olur, emin olur. minel harkı yanmaktan. vel gharaki Boğulmaktan. Bak Arapça bana veriyorsun. Maşallah. Veseraki Malı birşesi çalınmaktan. Sabah okuduydu ama garanti süresi bitti. Akşam okumam lazım. akşamda da yetiştiremiyorum işleri. Yani okuyorum sonradan da şimdi çıktıktan sonra falan. E niye yaradı? Gemi başladı. Daha böyle yapıyor. Yük gemisi vurdu gitti. Yandan kopardı gitti bir tarafını. Allah Allah! İstanbul'un göbeğinde, ne olacak? Eşinik boğulmaktan okuma ne gerek var? Nerede boğulacağım ki? Ha nerede boğulacaksın işte, aşırıdan, haremden gelene kadar boğulursun gün kere. Değil mi? Sen de diyorsun ki, hocam hani karadayken boğulma tehlikesi yok, gemiye binerken okurum. E gemiye binerken de unutuyorsun. En iyisi sen sabah akşam, yangın her yerde tehlike. Değil mi? Hırsızlık her yerde tehlike. Ondan sonra maşallah da ne kadar kuvvet var ya. Mevla ne dilerse o olur demek. Büyük kuvvet var maşallah da. Nazara karşı, göze karşı. Değil mi? Okuyor musunuz ben buraya oturduğum zaman? He? Hemen oturuyorum, buraya istemeye başlıyorum. İlk başta iki kere istiyorum mutlaka. E, mübarek sen Ne bakıyorsunuz bana? Bende ne var? Maşallah. La kuvvet illa Allah sıhhat versin, afiyet versin. kabul etsin. Yani maşallah. Hadi okuyun da. Okuyun da. Hemen istiyor ki birkaç haftadır böyle oldu. Şimdi ben zaten nazar etsen ne olur? Burdan yarısı boşa gider, buradan yarısı boşa. Zaten bir bir kavuç adamım. Yani nazarına değmez. Ama işte oluyor böyle şeyler. Ya ya ya imtan ama Rabbimizi unutmayacağız. Habibimizi unutmayacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adım attık, Allah'ım salli ala Muhammed ve alal ala. Adımını kaldırdın, salavat. Başka çare yok. Onun için o kitap şimdi daha hala fiirist, hazırlıyoruz. Bir iki güne baskıya vereceğiz. Dua edin, Sinan Erdem'e yetişsin inşallah. inşallah. Dua edin ama. Neler yazdık, neler yazdık, neler yazdık ya? Böyle bir kadar fazilet yok bir yerde yani. Ne ilimler var orada? Dergi de ayrı orada yazmadığımız bir o kadar da dergi hazır ettik şimdi. Onu da baskıya göndereceğiz. İnşallahı rahman. süfyan Sevri anlatıyor. Abdülvahid ibn-i Zeyd. Efendim seni ondan çok nakleder. Evliya Allah'ın reislerinden. Onlar anlatıyor. Neler ya başlarına gelmeyenler kalmamış. Hac yolculuğundaydık diyorlar. Yanımızda bir genç arkadaş oldu. Devamlı Allahu salli ala Muhammed. Allah'ım Ya adım atıyor salavat. Çıkıyor salavat. Giriyor salavat. Oturuyor salavat. Kalkıyor salavat. Biz de dedik şaşırdık. Biz de bu kadar halimiz şuyuz buyuz ama bu da ne iştir yani. Sonra dedik, evladım sen bu halin nedir? Bir şey yapıyorsun ama bir şey bilerek mi yapıyorsun yani? Dedi anlatayım size de. iki tane kıssa var bunda. Bir tanesi ayrı bir tanesi. Ayrı. ikisinde de senetli. Bir tanesi diyorum. Annemle hac yapıyorum. Birine Süfyan-ı Sevri'yi rastladı, öbürüne Abdülhamdülhamdül İki ayrı kıssa. Süfyan-ı Sevri Hazretleri'ninkini anlatıyorum şimdi. Dedi ki, annemle hac yapıyorduk. Kabe o zaman da süfyan Sevri dönemi daha 1200-1300 senelik iş. Yani Kabe kapısı açık. Annem dedi ki, evladım dedi, bir Kabe'nin içine sok beni daha. Şimdiki gibi böyle bir şey yok. Yani şimdi o imkanlar yok. E dedim Gire, Girelim hadi buyur. Girdik diyor. Girdik biraz şey diyor, Yürü Kabe'nin içine girerken Bir ayağa kaydı düştü öldü diyor. Kabe'nin içinde öldü. İşte Allah eceli Kabe'nin içindeyse basalım. Kabe'nin içinde doğan da var. Ölen de var. Doğanı söyleyin. Ali ibn-i Ebi Talib. Radıyallahu Teala. <gülüyor> Kabe'nin içine doğdu. Hazreti Ali benim. Öldü diyor. Bir de karnı şişti. Bir de suratı karardı. Ya şimdi benim anamda bir günah mı var benim bilmediğim? Ben de ne bileyim dedi Kabe'nin içine. Oturdum dedi. Biraz değişik bir kelam etmiş ama neyse ben size edepli tercüme edeyim. Ya Rabbi şimdi Kabe'nin içinde, evinin içinde ziyarete geldik. Şimdi bu ne iştir? Ya? Böyle mi olacaktı falan? Ben de şaşırdım. Bir de baktım Kabe'nin kapısı. Mekke'nin e, vadiden bir bulut peydal. Buluttan bulut zaten havadan geliyor. Gel. Beyaz elbiseli nur yüzlü bir zat girdi kaptan içeri. Alenen görüyorum ki alenen. Alenen. Geldi bir zat içeri girdi. Elini yüzüne sürdü. Yüzü bembeyaz oldu annemin. Bir de karnını nasıl vazladı? Karnının şişi değindi. Çıktı gidiyor. Ya ben seni bırakır mıyım? <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Elbisesine bir tutundum. Ya efendim sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından yüz seneden fazla bu. Şehitler geliyorlar, harplere de Resulullah gelmez mi? Ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kimsin dedim. Men entellezî serreçte Ya Yahu ne kadar üzüntülendim ben. Hüzünlendim. Annem öldü bir şey değil. Üzüldü, öldüğüne yanmıyorum. Niye suratı siyahlaştı ya bu kadının? Yani ben üzüldüm, belki imanını kaybetti belki. Cehennemlik oldu belki. Ben çok sıkıntıya düştüm. Sen kimsin ki benden bu derdi açtın? Dedene nebi Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ya Resulallah'ın. Ne olur bir vasiyet et de öyle git. Bulutla geldi git. Dedi ki bana, "La terfau kademen ve la tadru Ayağını kaldırdın, koydun, kaldırdın. O arada bile beni unutma." Allahu salli aleyhi Muhammed. Hala Ali Seyyidina Muhammed. Ben sana salavat tavsiye ederim. Bir şey tavsiye ederim. Dedi diyor. Şimdi diyor Süfyan-ı Sevriye. Ben hangi duayı okuyayım başka diyor yani. Ben diyor Kabe'ye de girsem salavat. Mültezeme de gireceğim salavat. Altınolun altına salavat. Arafat Müzdelife salavat yani. Ben diyor başka bir şey nasıl yaparım? Bana vasiyet bu. Dedi ki sen mübarek adam. Sen onu yap tamam dedik ya biz. Bir şey demedik ya biz. Anlayalım dedik diyor yani. Öbür Abdülvahak Mizeyid radıyallahu an, O hac yolculuğunda. Mekke'ye gelmemiş. Çıktık Mekke'ye seferi. Bir genç delikanlı var. Devamlı salavat okuyor ama ya, başka da bir dua bilmiyor musun? Bir, Rabbena adina söyle. Rabbena kfirli e, Bu nedir? Dedi sana anlatayım dinle. Ben babamla onu anlatmıştım evvel teste. Değil mi? Ay, anlatın bakalım. Anlatın. Babamla hacca yola çıktım ama bugün kaynağını gördüm. Tabii kaynaklan çok kitapta görüyorum Tabi bu senedi kuvvetli isnadı. Hadis hafızının isnadı ile gördüm. Babam diyor, gündüz bir yerde konakladık kafile birkaç ayda gidiyor Mekke'ye kolay mı gidilir? Dünyanın nerelerinden, o nereden yola çıktığını kitapta görmedim. Kaylule yani gündüz istirahat, güneş çok vurduğu zaman Biraz kafile, serinlik beklemek için istirahat ederler. Sabah serinde yol alırlar, güneş kuvvetli vurunca dinlenirler, kuvvet, serinlik o biraz başlayınca da yine yola vururlar. Usul öyledir, o zaman. Şimdiki gibi klimalı arabam mı var her zaman gitsin? Uyurken diyor, ben uyuyorum diyor rüyamda. Bunu kim naklediyor biliyor musun? Hafız İbnü Ebit Dünya. İbnü Ebit Dünya ne demek biliyor musun? Onun kadar kitabı olan bir şey yok. Hastalıklar hakkında kitabı var, rüyalar hakkında kitabı var, dualar hakkında kitabı var, konuşmak hakkında var, susmak hakkında var, sabır hakkında var, şükür hakkında var. İbn-i Dünya'nın kitaplarından ders yapmaya başlasak, ben ölürüm, siz de çocuklarımız da ölür. O kadar vakit yok ama yapmak lazım. Mevsuatü İbn-i Dünya. İbn-i Dünya'nın neyse var? Mevsuat. Şimdi gavurcu ansiklopedi diyorsunuz. Mevsuası var. Mevsuatı Her konuda kitap. Kitapta ne biliyor musun? Hep hadis veya Evliyaullah'tan Evliya derken kendi de zaten e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birkaç yüzyıl arası yani yakın. Dolayısıyla o aradaki sahabe ve tabiinin rivatı. Doldurmuş kitapları dünyayı. Allah kabirlerinin nur doldursun. Amin. Ne hizmet ettiler bu dinimize. Onun bir kitabı var. Kitabın adı el Menamat. Rüyalar kitabı. Sen de zannediyorsun ki gece yatmış ne gördüyse sabah yazmış. Öyle değil. Hangi alim, hangi veli nakletmiş böyle şeyleri yazıyor. Senediyle, hadis gibi ben şundan, o şundan orada da ne biliyor musun? İki üç şeyle beraber kimlere gidiyor? yesufiyan ibn Uyaynelere, Sevri'lere hani Hanivel, öyle yani. Gerisi birkaç kaynaktan iki kişi arada var hemen en yüksek seviyede ta ta tabaka tabi'ne ulaşıyor. Orada yazıyor bunu. Ya diyor, babam yattı bir kenara, ben yattım bir kenara, kafire diyor. Geldi biri başıma, rüya, rüya bu. Geldi biri başıma, dedi. Allah Kalk dedi, Allah babanın canını aldı, yüzünü de kara yaptı. Bir uyandım diyor, dehşetle, rüya dedim diyor. Ama gideyim yine de bakayım de. Yanda yatıyor ya, yüzüne de şey çekmiş, örtü. Hele bakayım diyor. Yüzünü bir açtım, baktım. Ölmüş, yüzü kararmış diyor. Sipsiyah. Allah Allah. Dedim la havle ve la kuvvete illa Haç yolculuğuna çıktık. Ne iştir kaldık. Yolda kaldık şimdi. Hadi cenazeyi hazırlarsın, yıkan. Yani su olduğu kadar olmadı. Kefenlersin. O kadar yola nasıl götüreceksin ölüyü beraber? O günkü şartlarda. Defnedeceksin olduğu yere. Ama bu niye karardı şimdi? Esas tehlike bu. Bir kederlendim. Dünyada daha öyle sıkılmadım. O arada dururken gözüm bana galip geldi. Ghalepet nihaynâ. İki gözüm bana galip geldi ne demek? Yani uyumak isterim de babasının başına adamı öldüğünü gördü. Nasıl uyuyacak? Ama işte o yeşkinlik hali arıza olur. Mevla bir şey göstereceğiz ama bazı kere insan elinde olmadan birden dolar olduğum yerde. Baktım ki diyor dört tane kişi geldi. Babamın başına. Biri başına gel, biri sağına, biri sonuna, biri de ayak ucuna. Hepsi de sipsiyah. Onu azap edecekler. Neymiş bunun? Ama varmış günahları. Günahın adını söylemeyeyim. Ben başka bazı kitaplarda gördüm. Yani günahları hafife almayalım diye söylemeyeyim. Çok zor duruma düştüm diyor. Tam o arada, bir zat geldi. Ondan hoş kokulusunu, ondan... Güzel elbise. iki tane yeşil elbise üst üste. Yem yeşil. Elbiseleri yepyeni. Öyle güzellik daha dünyada görmedim. Geldi, babamın yüzünden efendim örtüyü açtı, yüzünü eliyle sıvazladı, ondan sonra karnını sıvazladı, yüzü bembeyaz oldu, karnının şişliğinde gidiyor. Giderken yapıştım. Sen kimsin? Benim bu belamı açtın. Ama şeyde görüyorum bunu diyor. Bu da yine geçkinlik halinde. Ama hakikaten öldü o. Ayıldı baktı öldü. Dedim. Dedi ben senin peygamberinim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Babanın günahları vardı ama bana da salavat okurdu. Çok da salavat okurdu. Ben de vefalıyım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar vefalı var mıdır? Onun için onu bu halde bırakamazdım. Bırakamazdım. ''Sana davası yetim olsun.'' Dedi. ''Beni unutma.'' Be. Dedi gitti diyor, kayboldu. Ben tabii... Ondan sonra yine böyle haldeyim. Yani geçkinlikteyim, görüyorum. Yine biri geldi bana. Dedi ki... ''Kalk'' dedi, Allah babanı affetti, yüzünü beyaz etti. Ben... Bir, ama cesedin başındayım. ''Bir ayıldım'' diyor tekrar. ''Yüzünü açtım, demin kapkara olan surat bembeyaz olmuş.'' Ama buruya rüya. İkisi rüya ama şey hakiki. Yüzünün kapkara olmasıyla ölmesi hakiki. Yüzünün kararması hakiki. Yüzünün beyaz olması hakiki. Alenen gördüm diyor ben bunu. Ondan sonra da diyor dedim elhamdülillah öldüğüne üzülmem kayboldu şimdi. Bir insanın öldüğüne üzülmekten daha ziyade imansız ölme tehlikesine ve ebedi cehenneme gitme veya azaba düşme tehlikesine alamet olan bir nişan zuhur ederse o daha üzer bizi değil mi? He? Ben mesela hapishanede ben annemin öldüğü haberini aldığım zaman yani beklemiyordum da kadını, sağlam kadını öldürdüler yani üzüntüden öldürdüler bu bana yapılan iftiralardan öldürdüler değil mi? Ben ne dedim o zaman yazdım mektup? bunları annemin katili ilan ediyorum dedim mi demedim? burada mektup okundu size Bizim bu ilanlarımız boşuna değil. Her şeyin vakti var, saati var. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlm ile dün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. Mevla, boş iş yok. Mevla yapar, intikamı alır. Hele ki mazlum olursan zalimden intikam çabuk alınır. Yani onu dünyada da görürsün. Ondan sonra mesela e şimdi üzülmez olur muyum? Tabi avukatlar diyorlar ki sen ne kadar sakin adamsın. Ya sakinim ne yapacağım? İnna lillâhu, inna inna Bir şey demiyorum. Ama esas meselem neydi benim? Ne hal üzere öldü yani? Merak ediyorum. Ne zaman duydum ki banyodan, abdesthaneden çıkar çıkmaz zaten zor yürüyor artık erimiş bitmiş kapının önünde başladı eşhedü ellâ ilâh illallah. Bir de bağırıyor. Babam da ona bağırıyor. Ya gel yatağa da burada okursun. Ne bağırıyorsun? Bir de diyor ki banyonun kapısında mı buldun şimdi kelime-i şehadet? E kadın iman yetiştiriyor. Babam onu anlamadı tabii. Yığılınca oraya, öldüğünce anladı. Ya ben de diyor bağırıyorum. Samsun'dan bir, bir hemşerimiz var. O da ziyarete gelmiş babam. Adam diyor ki koridordan duydum diyor kelime-i şehadeti diyor bana. Koridordan duydum diyor. Kadın bas bas bağırıyor kelime-i şehadeti. Kolay bir şey değil o anda yetiştirmek. Can havli derler. Zaten sürgün ishalden gittiği için şehittir. Ve mebduğunu şehidin. Say had-i şerif, sürgün ishalden giden karın mideyle alakalı sorunlardan giden şehittir. Hadi i şeriftir. Kesin. Öyle cenazesi oldu hocalara, şeklere nasip olmadı. Ya. Ama mesele nedir? Öldüğüne üzülüyorsun. Ama bir kelime işaret du tamam duyulmasa da onun imanını biliyoruz. Üstü Allah muamele O başka bir şey. Duyulmayabilir. Ama duyunca ne olduk biz? Öldüğüne üzülmemizden o üzüntü kayboluyor. Onun yerine daha büyük bir sevinç geliyor. Nedir o? Hemenken akhir kelamı la Son sözü kelime-i tevhid nasip olan. Dehal el cenne. Cennete girdi. E şey bizim var mı böyle bir garantimiz? Yok. Nasıl öleceğimiz belli mi? Yok. Biz başımıza ağlayalım şimdi biz. Ne halde öleceğiz biz ya? Azam Mahmudüdaya Hazret'ten ziyaret edelim inşallah. Evet. Onun öyle bir kerameti var. Allah ile taahudi var yani anlaşması var. Kabrimizi ziyaret edenler, bir kere daha ziyaret edenler. He? Denizde boğulmasınlar. He? Biz bu gece yırtmıştık zaten herhalde. Ziyaret etmiştik onu çünkü. Denizde boğulmasınlar. He? Ölmeden evvel öleceklerini bilsinler ve bildirsinler. Kabrine gidip orada bu duayı çok yapalım. Bu velinin hürmetine ya Rabbi. Öleceğimizi bildir insanlara da vasiyetlerimizi yaptırmayı nasıl eyle. Ayy. Bu çok önemli bir mesele. Günah varsa tevbe için, istiğfar için. Mesela öleceği hastalığında kulü Allah okuyan ateşte yanmaz hadis-i Öleceği hastalığında la ilaha ila ente sübhaneke inni kuntü binez zalimin zikrini yapan cehenneme girmez. Yani bu ölüm hastalığında fakat insan bir paniğe girer, bir telaşa girer, bir ağrı, bir sancı, bir bilmem ne, gelen giden de bir tanesi demez ki İhlas-ı Şerif oku, bir tanesi demez ki La ila ile ante subhaneke devam et. Hepsi gelen, neren ağrıyor, şuram ağrıyor. Ah ah ah ah Va va va va va! Ay kolonya süreyim sana bilmem Bir de çikolata getir. Deli misin, nesin ya? Çikolata getir. Ben bir şey demiyorum. Ben de hasta olursam getir yani, bana bir şey demiyorum. <Gülüyor> Ama kardeşim vah vah vah deyip de adam zaten vah diyor. Sen de iki kat zam yapma. Sen adama de ki: "Ya ecrin artıyor, günahların dökülüyor, tertemiz oluyorsun. Şimdi kulüvallah'a da devam et. Şimdi bunda duydunuz ya şimdi bizim radyo televizyon da şimdi. Duyuyorsunlar ya. Şey gitsen adama desen, ben ölecek miyim? Ne demek istiyorsun?" Adama kulüvallah'a da tavsiye edemeyeceğiz yani. Adam diyecek ki: "Hoca öyle dedi, ölürken kulüvallah kursun." Lan diriyken de kulüvallah oku Namazda ne okuyorsun? Her zaman okuyoruz Kulüvallah, yani ben sana hatırlatmayacak mıyım ya? Hatırlatmayacak mıyım sana? La ilahe illa devam et Kulüvallah devam et. Şimdi televizyon Girdi her eve maşallah. He? Efendim Bin tane belki vardır e, Belki kanal, ne kadar var bilmiyorum, bütün hepsini konuşuyoruz. Efendim, ilk yüze girmiş miyizdir? Ulan benden evvel nasıl öğrendiniz ya? İlk yüze girdi mi? Efem yok, ilk 50'ye girdi mi? Çık! İlk 20'ye çık, ilk 10'a çık, ilk 5'e çık, çık! E ya! Ne dedik size? Ne dedik size? Bu din gecenin girdi yere girer, gündüzün girdi yere girer. He? Adamlar ne masraf ediyorlar, ne diziler? Gidiyorlar adalara, modalara, kaldılar aşağılara! Biz sade vaaz ediyoruz, Bizim kanalda bir şey yok. Esma Yusna Peygamberimiz isimleri Kaside İmür'de Aşrı Şerif Hatli Şerif bilmem ne E millet bıktı ya Film film dizi dizi bıktı millet ya Millet de bıktı Gına gel, Onu açıyorsun göbek atıyor Onu açıyorsun bilmem ne. Giyinen soyunan Aklını kaçıran herkes televizyonda ya E millet delilerle işi yok ki Ne yapsın millet Allah Allah Millet ahiretini düşünüyor ben öleceğim, ahirete gideceğim. Bana ne sorulacak? Bak şurada neler anlatılıyor. Sohbet. Et din nasihat. Milletin iyiliğini istemek demek nasihat. İyiliğini isteyen ne yapar? Onlara vaaz eder, nasihat eder, dua eder. esen sen hastaya gitse, irşat eder. istifarı vasiyet eder. ihlası tavsiye eder. Nasihat ne demek? İyilik istemek. İyilik istemek. Kimin iyiliğini isteyeceksin? Müslümanların iyiliğini isteyeceksin. Başındaki yöneticilerin iyiliğini isteyeceksin. Vallahi beddua etmeyeceksin. Dua isteyeceksin. Veleyhimmetül Müslimin. Bu hadis sahih, en sahih hadis. Bunun hakkında şerhler yazılmış. Ettiğin nasiha dediler ya Resulullah, kim için? Ne vurdu? Lillahi. Allah Teala'nın yolunu, dinini nasihat edip anlatacaksın. Böyle Resul'e, Peygamber hakkında ilgi isteyeceksin. Ne demek? Sünneti yayılsın, dini yayılsın. Sahabesi sevilsin. Mustafa Çağlaroğlu gibi sahabeye hakaret, hakaret, hakaret. Sen Resulullah'ın sahabesine Resulullah'a iyilik isteyen adam sahabeye böyle uğraşır mı abi? Ne demişte de geçen gün dedimse? Sahabeden 20 tane mürtet var diyor. Daha da ne kadar mürtet var belli değil. Çünkü Şiaya göre 5 kişinin dışında hepsi mürtet oldu sahabenin. Ebuzer falan Hazreti Ali hariç. Bu da onu diyemiyor. Çok münasip bir lisanla. ne diyor? 20 tane mürtet saydım daha da ne kadar var belli değil. Daha ne kadar var belli değil. Bir defa bu söz doğru mu söz mü? Hayır. Neden? Sahabe olan mürtet olur mu? Olmaz. olmaz. Niye olmaz? İlim lazım burada. Sahabenin tarifini bilmek lazım. Ya sahabeyi Sahabi kimdir? tarifini söylüyorum sana. Sahabenin tarifini biliyor musunuz bir defaya kardeşim konuşuyorsunuz da. Eshabiyü. <gülüyor> <gülüyor> sahabi kimdir? Cemisi sahabedir. Müfredi sahabi. Tekil olan sahabi. Cemiyo sahabe sahabiler. Cemisi sahabe. Onun için falan sahabe denmez. Falan sahabi denir. Felan sahabe mi tek kişiden bahsediyorsun? Sahabe cemi olduğu için galat oluyor yani. Kelime yanlış. Filan sahabi yani Ebû Eyyüb ya bu Eyyûb el-Ensari mesela sahabi o zat mesela. Misal. Sahabi kimdir? Men ra'a'r-Rasul sallallahu aleyhi ve âmane bihi. Ev ra'ahu'r-Rasul sallallahu aleyhi. Rasulullah sallallahu aleyhi dünya gözüyle ve lev merraten, bir kere dahi olsa ona iman etmiş olarak gören veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini gören. Niçin? E ağmalar var, göremedi. Abdullah ibn-i İmmi için tabi olmayacak mı? Anladınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve gören veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini gören ve imanlı olarak gören ve mat'ale'l-İslami ve İslam üzere de ölen. Tarifte zaten ne var? Sahabi olmasının şartında tarifinde ne var? İslam üzere ölen var. İslam üzere ölmeyen öyle oldu birkaç tane. Buna sahabe denir mi? Sahabeden denir mi? Niçin? E, İslam üzere ölmedi ki. İslam üzere ölmeyene sahabeden denir mi? E, denmez. Sen nasıl diyorsun ki sahabeden mürtetler var? Senin zerre kadar ilimden nasibin olmadığına bu delil yeter. Senin zerre kadar ilimden nasibin olmadığı. Bir de diyor ki benim yarım kadar emek vermemiştir. Oturduğu yerden konuşuyor. Hatırın için ayakta konuşalım bir haftada canım. <gülüyor> Yüce hatırın için. Ayakta mı konuşacağız yani? Oturuyorum da konuşuyorum tabii. Ben ifsada emek vermedim, zerre kadar emek vermedim. Haklısın. Yarın kadar değil. Zerre kadar emek vermedim. Ben ifsata emek vermedim. Ben ıslaha emek verdim. Resulullah hakaret, sahabeye hakaret için. Zerre kadar emek vermedim ben. Haklısın, doğrusun. Ha sen şimdi sahabeden yirmi tane mürtet var dediğin zaman zerre kadar ilimden nasibin yok. Çünkü mürtet olan hayatında dinden dönene zaten sahabe deniyor mu? E, denmiyor. İslam üzere ölürse sahabeden oluyor. O nasıl olacak o zaman? Bu kadar da İnsan bir şeyler okur ya Tavsiye ederim biraz kitap oku ya Diğer kitapları okumuyorsun, kendi yazdığında da biliyorsun E kendi yazdığında da böyle oluyor ki de bir duvara tosluyorsun Kaç tane reddiye yaptık canım Olmaz ki O zaman ne denir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Evvelce iman edip Sonra dinden dönenler var denir Bu laf doğru mudur? Doğrudur, Doğrudur. Bunlara ne denir? Sahabeden mürtet var denmez. Bunlara Araplardan mürtet var denir. Anladın mı sen şimdi? وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ نَلَا عَرَابِ diyor Allah. Etrafınızdaki bedevilerde münafıklar var. وَمِنْ el اَلِ Medine اتْمَا رَدُوا <النِفَار> Medine elinden usta münafık. Mahir ve usta münafıklar var. Allah diyor mu ki Medine'den sahabeden münafıklar var diyor mu? He? Senin sahabende münafıklar var diyor mu? Çünkü münafıksa sahabeden olamaz zaten. Sen ne biçim laf konuşuyorsun? Baksana Kur'an'da ne yapıyorum? Etrafınızdaki bedevi Araplarda münafıklar var diyor. Anladın mı şimdi? O zaman sen sahabeden münafık var diyemezsin. Sahabeden mürtet var diyemezsin. Bunu dediğin zaman sahabe bozuk demiş oluyorsun. Sahabeye hakaret ediyorsun. Sahabeye hakaret pahalı bir şeydir. Sen zaten dinden dönmüş adama sahabeden demekle bir yanlış yapıyorsun ama esas yanlışı nerede yapıyorsun? 1500 kişilik Hudaybiye'de Bayatul Rıdvan'da bulunan, ne kadar razı yallah müminid? İduba'yına ki o ağacın altında seninle biatleşenler, Allah onlardan razı buyurulan ayette geçen, Kainat Efendi Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından lenyelicen len ne rahatın? Bin beş şehide bedran evlüh Hudaybiye, bedirde bulunan 313 kişiden. Yahut Hüdebiye'de bulunan 1500 kişiden hiçbiri cehenneme asla girmeyecek. Bedir kitabının başında hadis-i şerif metni ve kaynakları zikredilmiş. Sahih-i müslimde geçer. Asla cehenneme girmeyecek. Ve Allah razı olduğunu bildirdiği kesinlikle bu 1500 sahabe ağaç altındaki biatta bulunanlar razı olduğuna dair özel ayet var. Hani genel ayet var. Ve el levvelûne minel muâcirîne ve وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ O genel. Öncekiler, sonrakiler, muhaciren, sardan razıyım diyor. O tüm sahabe. Burada özel ayet var. Ağaç altında bulunanı. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl hürmet ediyorlardı? Burnundan bir şey çıksa hemen alıp üzerlerine sürüyorlar. Abdest suyunu yere düşürmüyorlar, üzerlerine sürüyorlar. O kadar izdam yapıyorlar. Hacerül ül Esved'in üzerine yapılan izdiham gibi abdest suyu tabii yakınlarına yetişiyor. Uzaklara yetişmiyor. O ona kendi suyundan sürüyor. O ona serinliğinden sürüyor. Böyle, böyle teberrük var. Sahih hadis. Hadis Bukhari. Abdest suyundan bir nebze üzerimize değsin diye az kalsın savaşıp birbirini öldürecekler. Yani Hacer-ül Esved'teki manzarayı hatırlayın. Böyle izdiham var yani. Bu, Bukhari bu. Anladın mı? Dipnota işine geldi mi Bukhari demeyi biliyorsun. O Bukhari işte. Dipnot doldur musun aşağı? Bukhari İbni Hacer bilmem ne. He İbni Hacer efendim o İbn Hacer seni mahvedecek. Çünkü öyle bir deliller buldum ki yazacağım şimdi. Hepsini iftira ettiğini. Ya. Abdest suyunda birbirini öldüreceklerdi diyor. Sen onlar için ne diyorsun? Kaba adamlardı. Kaba adamlardı. Peygamber de onlardan rahatsızdı diyorsun. Allah'ın razı olduğu dediğine peygamber rahatsızdı diyorsun. Bu nasıl iştir ya? Evet Ebu Zür'a ne diyor? Burada geri konuyu kapattık. Yeni bir derse girdik yani. Bu başka bir mevzu Yok yok. Demin şimdi söylediğim konunun dışında bir şey söylüyorum. Derse başlayacağım. Ebu Zür'a Zür kim biliyor musun? Ahmed İbni Anbel falan Radıyallahu anh, müştehitler Ebu aliminin takvasını görmedik diyorlar yani. Ebu Züra Şam'ın en büyüğü. Diyarın en büyüğü. hafızı ı vesaire. vs. Ebu sözü hukkettir. Ne buyuruyor? Menin <offenses> teqasa eheden min ashabin nebiyyü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinden herhangi birinin birini her kim ayıplarsa şanına şerefine noksanlık getirecek bir ifade kullanırsa intekasa ne kasadan geliyor noksanlıktan intekasa ayıplarsa şanına şerefine halel getirecek kaba bedeli peygamber rahatsız bunlardan öbürü ne diyor bir tane var Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu O da diyor ki Muaviye'yi sevmem Niye sevmiyorsun? Yok sevmem diyor Ama sövmem diyor Bir de söv bari Bir de söv, söv Sevmem Kim sevilmez? Kim sevilmez? Yanlış adamlar sevilmez Kötü adamlar sevilmez Resulullah s.a.v. dualarına mazar olan adam Nasıl sevilmez? Vahiy katipliği yapmış adam nasıl sevilmez? Kayınbiraderi nasıl sevilmez? 30-40 senelik vali, İslam'ın en büyük vaazı bütün fetihleri başlatmış. Kıbrıs fethinde bu. Kıbrıs fethi adanın fethi Halas sultan orada yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halası. Öyle mi? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleym olacak. Annemizin evinde uyurken değil mi? Yok, ümmü milhan olacak. Ee, evinde istirahat ederken gündüz vakti bazı böyle akrabaların evlerine giderdi. Gündüz istirahat ederdi. Uyuduğu vakit de çok terlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir derinin üstünde yatırırdık onu ki diyor. Teri şeye, e, şey olursa, yünlü münlü pamuklu teri emmesin. Ter dışarıda kalsın. Derinin üstüne yatırırdık gidiyor. diyor. Terini sonra toplardık diyor. Hemen şişeye koyardık. Bir kere gördü beni. Uyandı böyle terlemiş, ne yapıyorsun dedi orada? <gülüyor> dedi ya Allah dedim diyor, böyle bir koku dünyada yok. Kendi kokularımızın içine koyuyorum. Enes İbni Malik'in annesi. Kokularımızın içine koyuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Hiç dedi mi ki, şirk ya ne yapıyorsun? Dedi yapıyorsun. Sonra Hz. Enes ne dedi? O kokudan annemlerin e, efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem terinin kokusundan vefat ederken vasiyet etti. o şişeden çıkaralım. Mutlaka benimle kefenime koyalım dedi. Onunla kavuşalım Allah. A. Hep sahabe böyle yap. Hz. Muaviye ne yaptı radıyallahu anh? Hz. Muaviye'nin sözü, çok sahih rivayetler. Vefat edeceği zaman ne dedi? Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tırnaklarını kesmişti. Ben o tırnakları almış saklamıştım dedi. Evladım dedi çocuklarına. Şimdi ben vefat edeceğim. Sakal şerifinden de bir parça var. Sakal şerifini ağzımın içine koyarsınız. Tırnaklarını da gözlerimin üzerine koyarsınız. Bakın, koca Sahabi, İslam komutanı, in nefa şey, nefa haza. Çok sahih kaynakları var. Bu da birdeki sakal çiçek merasimi de bunları Arapça rivat ettim. Şaşırdık, aldılar oradaki hocalar. Hep istiyorlar o konuşmayı da hazırlayamadım, kitap olacak. Orada çok ilim var, bu da onlardan. Hazım Alevimiz ne dedi? Bir şey fayda verirse bana ahirette, o da bu saç sakal saçı şerif sakalı şeriflen. Bu tırnaklar fayda verir. Başka şeyden dedi ümidim yok. Bir şey fayda verirse işte bu fayda verir. Böyle teberük, böyle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sevgileri, sevgileri, muhabbetleri, itikat Tabii ki masum değiller. O ayrı bir şey. Hz. Ali Efendimiz haklıydı, Hz. Muaviye tarafı hata etti o işte. Ayrı bir şey. Ama masum değil, peygamber değiller. İştahat hatasıdır diyoruz, 40 kere beyan ettik. Sen şimdi bu adam için ne diyorsun? Sevmem. E, Kainat nefesi ne buyurdu rüyadan kalktı. Ümmetimden cemaat gördüm. Krallar gibi de gemiye kurulmuşlar, deniz yoluyla gittiler, bir adayı ettiler Sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdeledi. Hala sultan da ne dedi? Ya Rasulullah, dua et ben de onlardan olayım. Ya Medine nere? Kıbrıs nere? Deniz yoluyla harp, o zamanki şey kadın nasıl olacak orada? Ama ne oldu? Hz. Muaviye orduyu hazırladı. Hz. Osman Efendimiz'den izin istedi. Hz. Osman Efendimiz de dedi ki ben işte ilk deniz seferi ben dedi hiç deniz seferini bugüne kadar İslam ordusunu çıkartmadım. Bu deniz tehlikeli iştir. Aha şuradan şuraya gelirken boğuluyorduk. Bir vurdu geçirdi bir şey ya He? Bir de durmadı gidiyor. E şimdi ben dedi ümmeti dedi askeri nasıl denize süreyim? Hz. Muaviye'ye ne şart koştu? Sen de içinde gidersen dedi o zaman izin vereyim. Ya ne demek istedin? Sen de gidersen tedbirli gidersiniz yani. <gülüyor> Kendini de koy bakalım o işe dedi. Hz. Muavide dedi ki, giderim dedi bende. de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde rüyası var ve bu rüyası nedir? Peygamberlerin rüyası nedir? Rüyelembe <gülüyor> <gülüyor> vahyun. İbrahim aleyhisselam rüya ile oğlunu kurban etti, kesmeye kalktı. Anlasana ki vahidir. Ayet var Kur'an'da, daha ne diyeceksin? Rüyada gördü oğlunu kesmeye kalktı bir peygamber. Rüya Peygamberin rüyasında kurafe olmaz. Şeytan karışmaz. Kesin vahiy olmasa oğlunu kesmek kalkar mı ya peygamber? Salavatullah ala nebiyy'ina ve aleyh mecmu'in. Bak ümmetimden krallar gibi gemiye kurulmuşlar deniz cihadına gazasına çıkmışlar. Onlar af olmuşlar. Nasıl sevindi, nasıl sevindi? O müjdeli haberi verdi. O evde o hadisi o duyan hemen muhafaza ediyor. Bütün ümmete kadar nakl oluyor. E, o deniz seferini tertipleyen komutan kim? Maviya radıyallahu aleyhi o hadise mazar olan kim? radıyallahu aleyhi Öyle mi? E sen şimdi daha ne konuşuyorsun ya bu kadar sayı hadislerde müjdelenen e, şeylerin emiri ya orada herkese müjde var da bir ona müjde yok radıyallahu aleyhi Teala. sevemem nasıl sevemiyorsun? seni kim sevdi de sen onu sevmiyorsun ya sevmesen ne yazar be vahiy katibini sen sevmesen ne yazar Resulullah sallallahu görmüş hizmetine bulmuş adamı sen sevmesen ne yazar ya? Ama size bir kaideyi külliye beyan ediyorum. Aklınızın köşesine bulunsun. Ha Yezid sahabeden değildir. Yezide istediğiniz kadar bindirebilirsiniz. İnsaflı davranırsanız iyi edersiniz ama idare edersiniz işte. Alimlerden ihtilaf var. Öyle diyen var, böyle diyen var ama efendim ben ara sıra bindiriyorum tabii ona. O var, onun yanlışları çok. Yezidis hiç tutacak tarafımız yok. Tutulacak tarafı yok yani adamı. Ama Kadir Musur oğlu bazı şeyler, deliller, bir şeyler söylüyor. E, o da boş adam değil. Ya tamam onun da dedikleri boş değil diyorum bak. Beyan etmeyeceğim. Onun da dediklerini yabana atmayın diyorum. Batıl demiyorum bak. Ama İmam-ı Rabbani frenk yavru yapmaz bunun yaptığını. Diyor diye benim naklime kalktı ne diyor? İmam Rabbani demez öyle bir, şey, bir bir şeyler diyor. Ya Ama İmam Rabbani mektubatta bunu biz okuduk. Dolayısıyla böyle diyor İmam Rabbani. Ama kafir diyemeyiz diyor. Son nefesi bilmediğimiz için şüpheli işlere karışmayız diyor. Ama Frenk yavru yapmadı. Yezid'in yaptığını buyuruyor. Yani ben o taraftan ele alarak gidiyorum. Ama diğer Kadir Musuroğlu'nun dediklerini de yabana atmayın diyorum. Yani ulemanın öyle görüşleri de var. Ama taftazani de... Taftazani basıyor laneti yani. Yardım edenlerine de, sevenlerine de, sayanlarına da. Lanetullah aleyhi ve ala. Avani diyor yani Taftazani. Ama eli sünnetin geneli lanete katılır mı? Katılmaz. Bedülemehalide ne diyor? Öle mi yani gali. Geçmiş işleri karıştırıp fitneyi kızıştırıp milleti birbirine sokup ümmetin arasında eski dosyaları açıp e fitne yapmak isteyenden başkası lanet etmez. Öldükten sonra diyor. Hayatında edilir. Bir insana hayatında lanet edilir. Yani yanlış işinden dolayı zalim ise falan. Katil ise, cani ise falan. Ama ölümünden sonra artık hesabını kime bırakmak lazım? allah teala havale etmek lazım. Ama Yezid bozuk adam. E şimdi fakat Muaviye, radıyallahu anh, sahabeden hem de hakkında baya hadis-i şerif olan sahabeden. Basit sahabeden de, bu Şiiler öyle iftiracı adamlar ki diyor ki Bukhariler, Müslümler Emevilerden etkilenmiş de ondan dolayı Muaviye'nin rivayetlerini Bukhari'ye, Müslüme koymuşlar. Rivahattir. Yahu Buhari denen adam Rahimullah Teala radıyallahu anh, öyle bir adam ki Buhara'nın hükümdarı gel de oğullarıma özel bir ders ver dedi de ilim ayağa gitmez geliyorsun, gönderiyorsan çocuklarını buraya gönder dedi de adam onu oradan sürgün et de mübarek biliyorsunuz Semerkant'te doğru yola çıktı falan, orada ya Rabbi, dünya geniş, dünya bana dar geldi, al canımı dedi vefat et. Karteng'te ziyaret ediyoruz orada. İmam Bukhari kendi dönemindeki hükümdara bile mudana etmemiş, yalakalık yapmamış, yağcılık yapmamış bir adam. İmam Bukhari Emevi Devleti'nin bitiminden kaç sene sonra var? Emevi Devleti yok ki o zaman. Adam kendi döneminde, Müslim öyle, kendi dönemindeki krallara eyvallah etmeyen, hem de adam günah bir şey Gel çocuğuma ders ver diyor. Yani günah bir şey de yani. Yanlış fetvaya da tavize de zorlamıyor yani. Bana ne diyor sen çocuğuna geleceğim diyor yani. Benim burada binlerce talebem var. Herkes hadis yazıyor burada. Gelsin o da otursun gelsin diyor. Ben orada sana özel gelip bu kadar ilmi bırakamam diyor. İmam Buhari kendi dönemindeki krala eyvallah etmemiş adam, kendinden 80 sene evvel bitmiş bir idare için onun katıriği için hadis sokacak oraya. Böyle iftira iman Bukhari'yi bak. Ahmet İbni Hanbel'e ne iftiralar? O İslam oğlu Yani müsnedine, kitabına, şusuna, busuna. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Emeviler ne alakası var Emevilerle? Ahmet İbni Hanbel, Kur'an mahluk değil demiş. Mahluktur diye uğraştılar. Muhtezile mezhebi, Devleti yönetimini ele geçirmiş. Hükümdarlara onu hapse attırdılar. Kamçılarla. Sırtını soydular. Sırtını soydular. Şirince ettiler. K kamçıların bütün darbeleyicileri e vefat ettiğinde bütün kamçı izleriydi sırtında yıkayanlar. O kadar ağır İmam-ı Azam öyle kadılığı kabul etmemek için, tabiz vermemek için bu Hanifler oluyorlar. Ben yanlış fetva verdiniz bana. Ben kadı olmayacağım. Bunlar böyle adamlar. Kendi dönemlerinde kadılık e o şimdiki Diyanet Reisliği yani ki o zamanki Diyanet Reisliği şimdiki gibi de böyle bir kenarda bir kurum değil. O zamanki kadılık krallığın üstünde bir kurup. Yani Osmanlı'daki Şeyhülislam'ın ne kadar ağırlığı var biliyorsun. Şimdiki Diyanet'in o kadar bir ağırlığı yok. Yani itibar bakımından yok yani. E şimdi sen, dolayısıyla o zaman bu kadar maaş artışı, makam mevkisi, itibarı Azmi Ahmet gibi Bursa Kadılığı'nı bırakmış. O zaman için Bursa kadısı olmak için bütün medreseden çıkan hocalar takla atar yani. Bursa Kadılığı'nı bırakıyor. Adamlar, Allah dostu insanlar. Makamı bırakıyor, mevkiyi bırakıyor. Dayak yemeği göze alıyor. Ölümü göze alıyor. Zindanlarda da bir yanlış bir şey söylemiyor yani. Bir taviz vermemek için. Bu adamlar, efendim hal hatır için Muaviye radıyallahu ne kadar sen evvel vefat etmiş. Emevi devleti bitmiş. Öyle bir dönemde. Yani Emeviler yok zaten. Hükümleri de bitmiş. Hep kalkmış gitmiş. Böyle bir dönemde hadis uydurabilirler mi? Haşa ve kella'yı. Muaviye radıyallahu'nun fazileti hakkında. Haşa ve ya Onun için Geliyorum nereye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Züra radıyallahu aleyhi sözü Size kaideyi külliye veriyorum. Bir adam sahabeden midir, değil midir onu tespit etmek size kalmış. Muavi radıyallahu anh, sahabeden olduğunu sağır sultan duydu. Ebu Efendim Eyyub el-Ensari radıyallahu Allah teala Efendim Bilinen sahabe, Bedir ehli bilinen, Hudeybi el'i bilinen ama tabi Hudeybiye'de de 1500 tane. Nerede bileceksiniz? Bedir'de 313'ü biliyor musunuz yani? Dolu isimler var. Söylesem şimdi. Efendim şey değil. E, Çoğunuzun ta tanımazsınız. E, 313 az bir rakam değil. Çünkü o ihtilaflı rivadetlerle 360'a küsura çıkıyor. O var veya yok. Var veya yok. Bazı ihtilaflılar var. Biz ihtiyatan onları da koyuyoruz. Nasıl olsa sahabedendir isimlerinde bereket var diye. Dolayısıyla ihtilaftan dolayı bizim kitapta bakarsanız Bedir kitabında sayı 360'a çıkıyor küsür. Onu da anlamıyorlar. Onun sırrı nedir? Bu zat vardı diyen var bir kitap. Bazı hadisçiler bu yoktu diyor. Bu sefer o vardı diyeni de itibara almak lazım. Ya vardıysa? Onun ismi eksik kalmasın diye. Bizim bereketlenmemiz açısından. Ne olacak? 30-40 tane ihtilaflı ismi de. Onlar da sahabeden, Rıdvanullahi Alimecmi'in isimleri teberüken yazmış oluyoruz. Onun için ihtilafa riayetten ve ihtiyat denir buna. İhtiyatan koyuyoruz onu. Yoksa e, ittifaklı sayı 313'tür. Ama 313'ten bu var diyen var bu yok bu var onun yerine diyen var. Oradan çıkıyor anladın mı? Mesele bu yani. E şimdi diğer sahabeden 114 bin küsur sahabe var. 114 bin küsur. Bir keredaki imanlı görse. Hazreti Vahşi sahabeden midir? Evet. Bunun aleyhine konuşma hakkımız var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu arkasına otutturdu da yüzümü işte yüzünü kayheltes heltes tadı'u en yagibe vecek anni yüzünü benden kaybetsen mümkün mü acaba buyurdu sallallahu Neden? amca Hazreti Hamza'ya yatırlarım içim hepşe gelir arkamdan dinle sohbet sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kibar ve nazik bir, bir insan şimdi sen işte onu arkasına otutturdu da bilmem ne de Zoraki de zorladı onu kabul etmedi eşa sen de falan falan. Nereden uyduruyorsun bunları ya? Hakkında ayet var ya. La <gülüyor> taknatu Allah rahmetten ümidi kesmeyin ayeti Hazreti Vahşi ve arkadaşlar hakkında nazil olmuştur. Zaten onlara nazil oldu hepimiz yaşadık ya. İnne Allah yagfiruz zunube cemia. Bugüne kadar öbür ayetlere bakarsan şu günah affolur mu aff olmaz mı? Büyüktür, çok büyüktür. İşte ne yaptınsa bilmiyorum. Sen biliyorsun ne yaptın çok büyük şey. efendim Karıştırmayalım şimdi kimin ne yaptığını. Ama acaba bende affolur muyum diye evhamlanıyordun ya? O evhamları gideren ayet neydi? İnne'llahi yagfiruz zunube cemia. Bütün günahları affeder bir ayette bir tane orada var. Onun hürmetine, onların mağfireti vesileciyle biz ümitleniyoruz şurada. İnnehu'l-gafurur rahim. Hakkında ayet olansa şey, sen nasıl bunu dersin? Hazreti Hint Ebu Süfyan'ın radıyallahu anh. Hanımı. Nedir adı? Hind. Acayip kadın. Acayip bir kadın yani. Değil mi? <gülüyor> Efendim sonra sen biat ederken Mekke fettinden sonra safa tepesine oturdu. Kadınlar aşağıda. Dolu kadınlar cemaati. Onlarla sözleşme yapıyor ayet kerimesiyle. Oradan hemen sorular soruyor. Lafta sokuyor arada. Dedi ki yani işte kocam diyor ee, Ebu Süfyan cebirsinir diyor. Arada para aşırsam diyor yani cebinden atsam izinsiz olur mu? Bir şey para vermiyor. Mu? <gülüyor> Neler soruyor? Acayip kadın yani. E sen şimdi Hint hakkında radıyallahu anha ha, konuşan konuşana. Sen ne olursun be kardeş? Şimdi Ebu Zura'nın sözüne gelmeden bunları bağlantı yapıyorum. Ne olursun sen? Kur'an-ı Kerim'de. Hind'in radıyallahu anh'a aralarında bulunduğu kadın cemaati hakkında ayet-i kerime var. Ve bu ayet-i kerimede ''Ya nebiyyü idâ câkel ''Ey nebi i şan, inanan kadınlar sana geldikleri zaman'' ''yubâyi'neke seninle bi'at'' El tutmadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem nikahlısı olmayan bir kadına el tuttu diyen Rasulullah'a büyük iftira atmış olur. Ayşe anamız buyuruyor radıyallahu teâlâ anh'a. Hiç el tutmadı. Ancak böyle bir suyeli sok veyahut da bir mendil yani onun tuttuğu mende tutmak gibi, elini tutmadı, ellerini tutmadı çünkü nikahlıları değiller. Biatçıtları, şartları. Allah şirk ne şey? Allah hiç bir ortak etmeyecekler, bela hırsızlık yapmayacaklar. Niye kadınlara şirkten sonra hırsızlık diyor? Kocasının cebinden izinsiz para alır diye. İmam Rabbani diyor ki niye şirkten sonra hırsızlığı söyledi? Çünkü para alırsa günahkar olur ama ne var kocamın cebi helaldir derse kafir olur diyor. Onun için şirkten sonra hırsızlığı söyledi. Kocanın cebi diye aşırmak olur mu ya? E benim kocamda çok cimri. Ben ne yapayım? Ben mi buldum sana onu canım sen de? Cimri adamı ne buldun yani? Cimri adamla da geçinmek zordur yani. Ben kabul ediyorum hanım kardeşim ama ne yapacağız şimdi? Harama mı gireceğiz yani? Sana da caizdir diyemem ki yani şimdi. Aşır kocanın cebinden geceli paraları karıştır diye. Nasıl diyeyim ya? Şimdiki kocalarda saflar da var ha, Para gitse hiç anlamaz. Para da bolsa anlamaz yani. Neyse, arada bir sen toptan helallık al hanım kardeş. Arada bir cümle haklarımızı helal edelim birbirimize. Efendi, ölümlü dünya falan filan. Ama adamlara da tüyo vermiş oluyoruz. Ulan sen yoksa cebimden para mı çaldın? Falan tabii odada tüy oldu şimdi yani. Neyse bizim sohbeti işte onun için. Bazıları da dinletmek istemiyor. Kadın diyor ki ben uyanayım da adam uyanmasın diyor yani. <gülüyor> tamam mı? Herkes yolu bulmasın diyor yani. Böyle de şey var. Neyse herkes yolu bulsun arkadaş. Şirkten kurtulsun, hırsızlık yapmasın yani. Velayaizliğine zina atmayacaklar. Velayetun evladeun çocuklarını öldürmeyecekler. E işte o diri diri kızlarını gömmek. E analar öldürmüyordu babalar ama analar da razı oluyordu, gönderiyordu. İşte mesele var. Küfre rıza küfür, günah rıza günahtır yani. Öldürmeyecekler. Ondan sonra e, bir mühtâni yefterîne ubeyni eydîhînne ve orjûleyhînne iftira yapmayacaklar. Elleriyle ayaklarının arasında, kendi kendilerine bir şey uydurup. Kadınlarda çok olur böyle uyduruklar. Yani iftiralar, komşu hakkında, şunun hakkında, bunun hakkında. Erkekler kadınları geçti, ayrı dava. İftira yapmayacaklar. Uygun bir şey, Allah'ın dinine uygun bir şey emrettiğin zaman sana karşı gelmeyecekler. Şartlar bu. Kadınların biat şartları bu ayette. Hint de orada mı? Radıyallahu anh'a orada. Febâyâhünne Orada ne dedi mesela? Çocuklarını öldürmeyecekler. Söz istiyor, tek tek. <gülüyor> ne dedi orada? Biz mi öldürdükleri Biz büyüttük, siz öldürdünüz dedi. <gülüyor> yani harbe gönderdik yani Uhud. İşte Bedir, doğrandı gittiler müşriklerin çocuklar, değil mi? Öyle de konuştu. Şimdi sus, ağzını tut. İddiye dikir azhabi femsikio. Sahabemden bahsedilince dilinizi tutun. İddiye dikir yıldızlarla ilgili ilimler konuşuldu mu femsikio? Dilinizi tutun astronom şu bu işte gökt göktekilerin yere tesiri etkisi falan dikkat! her şeyi yaratan Mevla orada tehlikeye gidebilirsiniz ve kader kaderin sırrı neden oluyor böyle ya? adamın bu çocukları niye böyle hep özürlü oldu bu adam ne günah etti ya falan kaderin sırrı konuşulduğu zaman fe hemşi dilinizi tutun sahabem anıldığında dilinizi tutun sahabemi hayırdan başka bir şeyle Anmayın. E indin, İslam öldü, sabit. Şimdi ayete geldik. Febâyi'uhunne, <gülüyor> o kadınların biatını kabul et. Emir geldi mi? Ve staghfir lehünne Allah'a, Allah'tan onlar için af iste. Bağışlanma talep et. Emir geldi mi? Kim istiğfar ediyor onlar için? Kainat efendi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim emrediyor istiğfar etmesi için? Allahü Teala. Münafık olsalar istiğfar emreder mi? İzin verir mi? Evet. Okuyalım öbür ayet. Estağfirullah mevla't estağfirlo. Bu münafıklar için, Übey ibn Selül için. Sahabeden Übey ibn Selül diyor muyum Kafanı çalıştır. Sahabeden Übey ibn Selül diyor muyum? Münafıklardan diyorum bak. Sahabeden 20 tane mürtet var. Bu ne cahilane bir kelamdır ya? İstersen onlar için afişte evlat estağfirlo. İstersen onlar için mağfiret isteme len yaghfira inta tastaghfir lahum 70 marraten falan yaghfira Allahu lahum 70 kere benim en sevdiğim peygamberim gökleri yerleri hatırına hürmetine halk En kıymetlim sensin. Ama 70 kere bana desen ki afet bunları falan yaghfir Allahu lahum. Asla Allah affetmeyecek onları. Zelike men keferu billahi ve rasuli. Allah peygamberine küfrettiler. Çünkü onlar imanlı değil. Ama Hint radıyallahu anh'ın da aralarında bulunduğu topluluk içinde buyuruyor? Onların biatını kabul et. Onlar için benden mağfiret, talep et. İnne Allahe gafurur rahim. Ben çok affedenim, çok acıyanım. Şimdi burada af olmama ihtimali var mı? Çünkü istiğfar Allah emretti. Sen bu kadın hakkında ne konuşabilirsin daha? El İslam yecik bu makale. Müslüman oldu mu? İslam ne yaptı? Geçeni kesti attı. İslam'dan öncekilerin hepsi kapandı gitti. Ondan ahirette mesul olur mu? Olmaz. Şimdi o zaman sahabeden kimse Hz. Vahşi misal verdik. Radıyallahu anh misal verdik. Hz. Hint uç uç misaller veriyorum değil mi? Tabi Eba-i Belensari ile kimin ne zoru var? Mubarek. <gülüyor> Allah yolda cihada gelmiş. Herkesle de çıkmış. Hadis şerifler olmuş. İyi kötü herkez arkada kılın kılmış. İyi kötü her komutanla cihada gidin gelmiş buraya kadar. Komutan yezitti çünkü. O zaman bu kadar bozuk değil yani son zamanı kadar bozuk değil. Babasının komutasındaydı ama yine İslam onu niye gelmiş? Evvelce işin Yavuzluk <gülüyor> Kostantiniydi ma üzerine harbe çıkan ilk ordu günahsızdır. Bağışlanmıştı. İlk ordu. Oradan olayım. Salih bizat surun dibinde yatacak. Belki ben o olurum. Mübarek gelmiş. Çünkü o doğruyu yapmış. Ama o zamanki orduda i̇bn Abbas da var, i̇bn de var. İbn-i İbn de var. Hatta bazı vaatlerde gördüm. Cemal Efendi'nin e, kitabında yani Hasan Hüseyin Hazretleri de var. Yani dolayısıyla o zaman tabii e, emir değil o. Normal komutan şeklinde. Efendim şimdi Mühim olan bu ihtilaflı konuları karıştırmamak. Demin söylediğim uçları, uç misalleri onçu veriyorum. Hal böyle olunca gelelim şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne diyor şimdi adam? Uçları bırak. Uçları da geçtik. Adam Allah'ın razı olduğuna dair ayet inen ve asla cehenneme girmeyeceklerine dair kesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla diyor len yelice len ebediyen girmeyecek diyor yani. Sahih müslüm adresi bu kadar hakkında vardı olan Hudeybiye ehlinin, sırf Efendimiz'e çok hürmet etmişler diye, sırf abdest suyunu üzerlerine sürmüşler diye, sırf mübarek ağzından çıkanları, mübarek ağzından saçılanları falan hep yutmuşlar üzerlerine, şifa sürmüşler diye, kaba adamlar, şöyle adamlar, rahatsız peygamber bunlardan, sen radıyallahu teala'nın mecma'in, bunlar ne yapmışlar peygamber sevgisinden başka? canlarını vermişler orada. Gelmişler biat etmişler. Canımız feda olsun da Allah'ın dinle demişler. Allah razıyım diyor bunlardan. Sen bunlara nasıl dersin? Kaba adamlar, billah, rahatsız adamlar falan. Yazmıştım eski dergi yazılarında. Kaynağında vermiştim yani. Bunların hepsi toplanacak. Tekrar büyük bir kitap olacak inşallah. Büyük bir kitap. Kader hakkında özellikle geniş malumat ile. Efendim Şiddi Gebu Cura'n ne demiş? Radıyallahu Teala öbürü işte maviyi sevmem demiş, bu böyle demiş, şu şöyle demiş, falan falan Toplumda da çok karşılaşabilirsiniz bu tiplerle. Muaviye radıyallahu hakkında konuşan, Hz. Hint hakkında konuşan, Hz. Vahşi hakkında çok rastlayabilirsiniz. İşleri güçleri bırakmışlar, Resulullah'ın hesabına sövüyorlar. Haşa ve kella. İşte Ehl-i Sünnet'in imamı Ebu Zür'an'ın kaide-i külliyesi ve bu bizim itikadımızın metni ve inancımız bunun üzerine mebni. Ve bunu kafanıza mıhlayın ve yerleştirin. Ben ölürüm kalırım. Size ben kayda üretiyorum. Kimle karşılaşırsanız tartışırsanız. Hocaymış diyanetçiymiş, ilahiyatçıymış profmuş, doçmuş beni alakadar etmez. Ben İmam Ahmet bin Hanbellere bakarım. Ebu Hanifelere bakarım. Ebu Zülalara bakarım. Rıdvanullahi mecmain. Evet. Onlar sahabeden gelen yolları bize aktardılar. Nebi sal- menin teqasa ehaden min ashabı rasulillahi sallallahu teala aleyhi kainatın efendisinin sahabesinden herhangi birini ama dikkat, ama herhangi birini kim ayıplarsa veya değerini düşürürtecek noksanlaştıracak bir ifade onun hakkında kullanırsa nedir onun durumu? فهوve <gülüyor> zindi'un Çok ağır bir şey. Vallahi çok ağır bir şey. Yani hani Hz. Peygamber'e, Hz. Ali'ye peygamber diyenlerden bahsediyoruz ya hulattan şundan bundan bunlara kullanılacak tabir. Zındıktır diyor ya. Aman ya Rabbi. Zındığa selam veririn, Zındığın selamı alınır mı? E bu durumda sahabe hakkında konuşmak çok ucuzladı ya. Sen kimsin ya? Adam geldi. Hatta Ehl-i birine Hz. Muavi hakkında konuşacak. i̇bn Abbas'a olabilir. Radıyallahu anh'ıma. i̇bn Abbas Ehl-i Beyt'tendir. Amcasının oğlu. Ne allameydi ya. Ne dedi? Sen dedi ne biçim adamsın ya. Geliyorsun sahabenin aleyhine konuşuyorsun dedi. Mevla buyuruyor ki sahabeden sonra gelenler Haşr suresinin ayeti يَقُولُونَ <gülüyor> رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلِيْخُوَانِنَ الَّذ۪ينَ سَبَقُونَ بِالْا۪يمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم Sahabeden sonra gelenler ne derler? Tabiini met ediyor. Ne derler? Biz de öyle tabi tabiini öyle geliyoruz işte. 14 15. asra girdik. 15. asr ehliyiz bizde yani. Öyle tabi olanlardan geliyoruz. Çünkü kıyamete kadar bu onlara uyanlar Allah'ın müjdesine ererler. Rabbim onlardan eylesin. Amin. Ey Rabbimiz Bizi mağfiret et. Amin. Bizden önce imanla bak. Şarta bak. Zaten imanla ölmeyen sahabe falan bir şey olamaz. İmanla geçmişlerimizin tümünü mağfiret et. Amin. Kalbimizde inananlara karşı kin ve nefret bırakma. Amin. Ey Rabbimiz şüphesiz sen çok esirgeyen ve çok ziyade acıyansın. Meal gibi bir mana verdim size şimdi. Ha, bunlar dedi. Adam bak Maviye şunu yapmış, bunu yapmış. Osman şu yapmış. Radıyallahu anh'u i̇bn Abbas böyle yapıyor. Sahabeden misin dedi sen? Değilim dedi. Muhacirlerden misin dedi sen? Değilim dedi. Aynısını soruna gitti. Ensardan mısın dedi? Değilim dedi. O zaman dedi, senin uyacağın Kur'an'da bir ayet var. Onlardan sonra gelenler, bizi de affet, imanla geçen bütün müminleri affet kalbimizde kin ve nefret bırakma diye met edilen zümre var dedi. Ben de Allah'ı şahit tutarım, sen onlardan da değilsin dedi. Ama ne laf kardeşim. İlim böyle konuşur arkadaş ya. Ya muacir misin? En Ensar mısın? Değilim. Diğer sahabeden olabilir. Farisi var vesaire var. Sahabeden misin? Değilim. O zaman dedi, kurtaracağım bir madde var. Onlara dua etmek ve ya Rabbi kalbimizde zerre kadar kin bırakma Onlara karşı diye dua etmek ayetine girersen kurtulacaktır. Ben de Allah'a şahit tutarım ki sen onlardan da değilsin dedi. Neden Alehte konuşuyorsun? Çünkü kim tutmuşsun dedi. Ya Rabbel alemin ihvanuna bagav aleyna Hazreti Ali Efendimiz kendisi diyor ki kardeşlerimiz bize karşı geldiler. Ma um bikefara Kafir de olmadılar, büyük günah işlemiş fasık da olmadılar. Niye limale minnet değil? Ellerinde tevilleri var. Şimdi yeni bir kitaplar buldum. Yani eski kitap bende vardı. Aklıma getirdim evla. Ebubekir İbnü'l Arabi. Birkaç kere de ziyaret ettim Fas'ta. Radıyallahu anh. Maliki mezebinin müçtehididir. Büyük müçtehit. İmam Gazali'nin talebesidir. Ama Maliki mezebinde müçtehhidir. Mezep içi müçtehhiddir. Arabi değil. Ebubekir İbnü'l Arabi. Muhyiddin Arabi ondan ayırmak için nasıl diyoruz? i̇bn İbnü Arabi. İbnü Arabi dersen kim oluyor? Muhtin Arabi oluyor. İbnül Arabi, Eliflamlı, İbnül Arabi dersek kim oluyor? Kazıye Bu Bekir oluyor. Yani Maliki mezhebinin müştehidi. Anladın? Bir de İbnül Arabi var. O da başka. Senin bildiğin herhaletellezi değil. Ama bunları da birbirinden ayırt edebilmek lazım. Ebubekir Bekir İbnül Arabi, el-havasum, el-kavasum. Fırtınalar diyor. İbn-i Hacer Eytemi'nin de var. Es-savâikul muhrikâ. Zındıkları ve dalalet ehlini yakan yıldırımlar. Kitabın adı. Bunları bir tercüme yapacağım inşallah. Sahabeyi müdafaa kitapları bunlar. Hani o şeyi biliyorduk ya. Beni de yutturmuşlar bana da ya. Bana da yutturmuşlar. Ee, yine kitaplarda gör. Bana da yutturmuşlar. Hani tahkim meselesi. Burada da anlattık yani. Belki anlatma. O konulara girdim mi bilmiyorum. Anlatıyordum da bazı Hani Amr İbni Asile, Ebu Museleşari arasında Hazreti Ali... İşte ben Musel-e Şari'yi ha hakem tayin etti. Hz. Muaviye, Amr ibn As'a hakem tayin etti de hani Amr ibn As önce sen başla dedi, ikimiz de yani halifeyi azledelim. Amr ibn As e dedi ya Ebu musel önce sen azlet. ya bu e Şari'yi dedi, git ben Ali'yi azlettim. Hani boşa kalsın ki ikisinde de, sonra hakemlik yapacağız. Gibi bir şey. Hani Amr ibn As, Arap'ın dehasıdır falan konuşuyor. Tamam, aklı dehası çok, büyük sabi. Ama bu mesele böyle olmamış. Ve bunu ben yutmuştum. Ulan ne büyük propaganda var bu Şia'nın ya. Kitaplara girmiş propaganda. Tarih kitaplarına girmiş. Dolu tarihçi, Arap tarihli yazan çoğu Şia'dan. Hep propaganda. Meğer nasıl olmuş? Tabi uzun detayını anlatırım. Musa Musel Eş'ari, ben Ali'yi hazlettim. Dedi mi? O dedi kesin orada. Amr ibn-i As'ta ne dedi? Hatta Musa Musel Eş'ari... Kılı, kılıcı kınından e, çıkarttı da işte bunu böyle çıkarttığım gibi a, birbirinden soyutladığım gibi onu öyle azlettim falan neyse o da öyle işte bu mızrağı şuraya diktiğim gibi ben de muavi e, halife olarak nasbettim, diktim tayin ettim öyle bilmiyor muyduk bugüne kadar yalanmış kezip ve iftiraymış çünkü amr da yapacağı işe benziyor Ebu bu reşari nasıl azlettiyse? Amr İbni As da ben de muaviyeyi azlettim demiş. Dolayısıyla oradaki konunun detayı başkaymış. Bunu da bu arada yeni gördüğüm için sonra unutabilirim. Bu da yalan ve iftiraymış. Yani Amr İbni As. Orada da ne yapıyor biliyor musun? Aslında Amr İbni As Arap'ın dühatındandır. Dahilen. Ne demek o biliyor musun? En büyük hilekarlardandır. Ona azlettirdi. Kendi burada oyun etti. Yani Amr İbni As gibi yüce bir sahabeye ne demiş oluyor? Büyük sahtekar demiş oluyor. O arada da sahtekar dersek, hadi lan at bu kitabı deriz. Kitabı attırmamak için kitaba ne diyor? Tabii deha olduğu için böyle bir oyun kurdu diyor. Halbuki böyle bir oyun kurmak dehalık değil, gattarlıktır yani. Adamı azlettiriyorsun önce, sen ben de azleteceğim diyorsun. Sözünde durmuyorsun. Sözünde durmayan kattardır. Gadirden gelir. Aldatmak gadir. Allah gattarları sevmez. Nasıl sahabe yapsın bunu? Sahabeden biri yapsın. O zaman yalan söyleyen tarih utansın demiş yani. Ama bunu, bu konulara girmemiz lazım. Bu sahabe arasındaki meseleleri bir Ebu Bekir Arabi'nin gözlüğüyle, İbn-i hacer -i Heytemi'lerin gözlüğüyle, eli Sünnet ulemasının özel tertibiyle, ki son dönem ne yapsın adamcağız? Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri. A yani, öyle fitneler çıktı ki, Şemseddin Yeşiller falan, İstanbul Merkez Vahisi Adam Hazreti Muaviye'ye sövdü kürsüden. Böyle yapınca bir şey ne? Ömer Nasuhi Efendi Hazretleri, e İstanbul mühtüsüydü ve vesikasını iptal etti. Ve onu azletti ya. Baktı ki milletin itikadı bozulacak. Çok muazzam bir kitap yazdı ama siz çoğunuz anlayamazsınız. Türkçe olsa da, yani Türkçe olsa da dili ağır. Tabii ben onun delilleriyle çok büyüğünü yazmak istiyorum. Ondan da yararlanabilir. Eshab-ı kiram hakkında nezih itikadımız. Kitabın adı budur. Büyük bir kitap değil, küçük bir kitap. Eshab-ı kiram hakkında nezih itikadımız. Çünkü... Onlar hakkında en ufak bir ne kıysa ayıp kusur isnadı nezih olmuyor. Pis inanç oluyor. Nezih olması için sahabenin sahasını tenzih etmek lazım. Sen o sahayı temiz tutarsan sen itikadında nezih olur. Çünkü din bize onlardan geldi diyor İmam-ı Ne kadar üzerine duruyor bu işin İmam-ı Rabbah. An. İtikatta müşehid. Ve ikinci binin müceddidi yani. Dolayısıyla bu konu devamlı gündemde arkadaş. Pişirip pişirip, kotarıp kotarıp Geçen o şey ya Ben o adama bu kadar Bilmiyordum ya Neydi o ya He? Namık Kemal Zeybek Ben bu kadar bilmiyordum Tam Şii olmuş ya Ahmet Yesevi'yi de Şii kabul ediyor Haşa ve kelle Ahmet Yesevi Ehli Sünnetin imamıdır. Ahmet Yesevi de Şii yapmış Ve arkadaş Orada kimdi yanında bir hoca efenden Yavuz Bahadır oğlu Adamcağız güzel konuştu. Allah selamet versin. Ee, Yavuz abimiz. eli sünnet adamdır. Adam caz konuşuyor. Adama devamlı sen Muaviye'nin dinindesin. Ben o dinden değilim. Emevi dini. Muaviye dini. Arkadaş Muaviye radıyallahu anh din mi getirdi ya? Din mi getirdi ya? Resulullah sallallahu senin dinini ihya etti. Yatıştı. Fethetti dünyayı bütün fetihler o zamanında ya. Sen nasıl dersin Muaviye dini, Emevi? E bilmiyor musunuz Yaşar nurilerin vesaire vesaire. Teravih namazı yirmi lekat camide kımar. Emevi İslam'ı. Emevi dini. Teravi Emevi dini. O Emevi dini. Bu Emevi dini. Teravi Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah kıldırdı. Hazreti Ömer Efendimiz Emevi dininden miydi ya? Ne biçim konuşuyorsunuz arkadaş siz ya? Namazların sünnetleri yok. Emevi dini. Efendim şu yok, bu yok. Her şeyi Emevi diyor ya. Adam bir şey konuşuyor orada. Ehli sünnet üzere adama diyor ben sizin dininizden dedim. Emevi din. Şimdi kardeş karşındaki adam eğer Müslümansa sen de ben senin dininden değilim dediğin anda kafirsin. elfaz küfrün ana maddesidir bu. Bir Müslümana ben senin dininden değilim dersen kafirsin. Hatta ben seninle cennete girmem diyen de kafir olur. Tabi. Ben bunun için Elfaz-ı küfrü e, ders yapmak istiyorum. Ama tabi belki vaat sohbet dersi gibi yapamam. Artık Facebook'ta yayınları, şurada bunlar. 2-3 kitap hazır ettim. 3 tane kitap en az hazır ettim. Gümüşhanevin de var herhalde, onu da bulurum, var kütüphanem. 4 kitap en az elimde var. İnsanı dinden çıkaracak sözler. Bunu söylediğin anda nikah da gidiyor, kadın, madın hepsi gitti. 3'ten dokuzası yok. Dinden çıktığın için nikah otomatik gidiyor zaten. Ondan sonra çocuk da olsa veledî yani. Gitti yani bütün her şey. Dinden çıktın ya. Ben seninle cennete girmem. Ulan cennet Allah'ın rızasının mahalli. Sen cennete girmem gibi bir lüksün var mı? Ne biçim konuşuyorsun? Demek sen imanın yok. Ve ben senin dininden değilim. Sen adama öyle diyeceğine desene ki yaptığı bir yanlışı görürsen senin bu yaptığın iş İslam'dan değildir. Öyle de. Bu konuşma Müslüman'ın konuşacağı laf değildir. Öyle de. Bu tavır, bu tarz, bu amel, bu günah Müslüman'ın yapacağı iş değildir. İslam dininden değildir. Tamam bu güzel. Ben senin dininden değilim. E bu adam bir günah işlese de kafir olmadı ki. Kafir olmadığına göre dini İslam'dır. E adama diyorsun ki ben senin dininden değilim. Adam da kafir değil Müslüman. O zaman ne oldu? Sen dinden değil, İslam'dan değilsin. Af Allah'ım ya Rabbim. Ben teessüf ederim. Kendisiyle birkaç kere de telefonla da konuşmuştum. Ben bu kadar itikadının bozuk olduğunu bilmiyordum. Sen yezide bindirebildiğin kadar bindir arkadaş. Ben sana bir şey demem ortak olurum. Ama Muaviye Radıyallahu anha gelip durduğun zaman efendim sen Muaviye'nin dini, Muaviye'nin dini dediğin zaman bu olmaz arkadaş. Muaviye'nin dini yok. Muaviye İslam dini üzeredir. Din mi çıkarttı yahu? Radıyallahu anh din mi çıkarttı? O zaman mürtet demiş oluyorsun. Sahabelerden birine mürtet diyen normal bir Müslümana bile ya kafir diyen fakat ba bihaduma Mutlaka ya denilen kafir değilse diyen kafir. Mutlaka ikisinden biri kafir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis sahih Müslim müslüm yani. Bir Müslümana kafir diyen. Sen Muaviye'nin dini dediğin zaman Muaviye din çıkarttı, İslam'ı değiştirdi demiş oluyorsun. Muaviye'nin dini demek Resulullah'ın dini değil demek. Muaviye'nin dini deyince Muaviye'ye kafir demiş oluyorsun. Sen normal bir vatandaşa kafir demekle kafir olurken sahabeden birine kafir deyince nasıl Müslüman kalacaksın? Allah istahaylesin. Hidayet eylesin. Tevbe nasip eylesin. Amin. Bu kadar okumuşlar, okumuşlar. Profesör olmuşlar, bakan olmuşlar, bilmem ne olmuşlar. Hani eski bakanlardan, kültür işleriyle uğraşmışsın. Yani sen hiçbir kültürün yok. En fazla diyebilirsin. Harplerde Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. Hazreti Muaviye hata üzereydi. Yanlış yaptı. Bunu diyebilirsin. Geçen işte Ebu Habibullah hererinin bir videosunu bana attılar. Hani geçen burada şey anlattı onu Habeşli Şeyh'i bir kısasını anlatın On da cemaatlerinde Avrupa'da falan var. Bazı yanlış işler olabilir. Amel bakımından bilmiyorum. Belki derste kadın erkek mi oturuyorlar sıralarda. Böyle bir şeyler bize de haberler geliyor. Ama itikat hassas bir şey. Ee, e, e, Abdullah Hereri yani geçen derste Hazreti Hazretlerinin konuşmasına geçen Abdullah Hereri Efendimiz ziyarete gelmişti. Arif Coşkun hocanın evinde İhsan Efendi hocamız rahmetli Hikmet Efendi Hasan Efendi halifesi. beraber gittik Efendili'n. Orada görüştük. Ben sonra Bakırköy'de bir daha gördüm. Alim, muhaddis, çok büyük muhaddis, yüz binlerce belki hadis biliyor. Yani son dönemde zaten 90 küsur yaşında vefat etti. 90 yaşına yakında çocuğu oldu falan. Mübarek güzel şu ben bir şey demiyorum. Yalnız tabii herkese kolay kafir der. Vehhabilere kafir der mesela. Biz kafir diyemiyoruz kolay. Tekfir eder, işi sıkıdır. Sonra Suud'a girmesi yasaklandı falan. Ee, mübarek adam, bazı şeylerde sıkılığı var, onun ne geleni beğenmez, şeyh beğenmez hocam ama kendisi de devrin büyük muaddislerinde. E Seyyid İbrahim Ahsai ondan icazetti etti yani, icazet listesinde adı var, çünkü büyük kademeli yani. Ama bir kitabında Mahmud Efendi İstanbul'da gittim ziyaret ettim, tam ehl Sünnet'e uygun buldum, diyor ki ondan not almak, yani Abdullah el-Hereri de, Habeşi de derler, Abdullah el-Hereri dediğin zaman yani notu sıfırın altı, çok kıt. Mahmut Efendi çok el-i sünnet, tam uygun bir zat buldum diyor. Yani Mahmut Efendi çok acayip bir zat da onun için yani ittifaklı. Vehhabiler bile ne mübarek adam diyor yani. Vehhabilerin başı evine davet etti. Yemeği yani. Şimdi Mahmut Efendi ayrı bir şey yani. Radıyallahu Teala. O büyük bir zat. Ama herkes de böyle bir ittifak hasıl olmuyor tabii. Herkesin çürüğü var, çarığı var. Ama şimdi burada tekfircilik, Seyyid Alevi Maliki Gaddesallahu Ruhahu Büyük Veli, Kutup Büyük zat, hani kabrinde çürümediği sabit, Vehabiler bile imana gelecek ya, de bir açıyorlar, çürümemiş kapatıyorlar yani. Mekke'de Hatice annemizin yanında yatıyor. O mübarek zat, ki bizim başımızın tacı hep gelirdi bize, o şunu derdi, yani Vehabilerin sorunu ne derdi? Türbeye gidene kafir, ona kafir, buna kafir. Tekfircilik. Tekfircilik ne demek? Adamın yaptığı bir hareketten kafir diyor adam hemen dinden çıkmış. IŞİD'in şeyi nereden şimdi geliyor? Ona kâfi, ya Muhammed dedi, kafir Alıyor adamı, kesiyor, doğruyu. Bu Vehhabi kafası, İbn-i kafası yani, oradan esinlenen kafa, cihatı da yanlış yorumlayıp, önüne gelene kâfir dediğin zaman, herkesle harp etmen helal olup, herkesin kanı helal olup, herkesin namusu helal olup, karısı kızı cariye olup, böyle bir yani zındıklık yani, böyle bir şey yok. Önüne gelene kâfir denir mi? Vehhabilerin müşkilesi neydi, sıkıntısı derdi? E kâfir diyorlar, önüne gelene biz de onlara katılmıyoruz. E şimdi e, Abdüla'l-Habeşi'de de bu sıkıntı var derdi. İyi has adam, büyük alim ama kolay bir şeyden kafir diyor derdi. Yani biraz hakikaten sıkıydı ama onun da kendine göre delili var. Şimdi Seyyid Kutub'a der, Mevdudi'ye der, ona der, buna der. E, şimdi sapık diyebilirsin. Kafir demek zor iş. Mevdudi bozuk adam. Efendi Hazretleri derdi ki merdudi. Merdudi ne demek? Reddedilmiş adam. Mevdudi Şiyalık vardı. Hümeyni biliyorsunuz Cenab-ı şey Hümeyni ile çok arasıydı. Mevdudi Hazreti Osman'a bile akraba bağlarını kayırdı mayırdı. E i̇şte deminki söz, kaide-i külliye sahabeden birine noksanlık istat eden Tamam mı kardeş? Şimdi bu kaide-i külliyeyi elinize verdikten sonra Halep oradaysa burada diyeceksiniz önüne geleni bu ölçüye vuracaksınız. Herkes konuşmasına dikkat edecek. Ehli sünnette öyle saha geniş atış serbest değil. Ama adama kâfir demek de kolay değil. Anladın şimdi? Seyyid Kutup yanlış fetvaları var. Ama Seyyid Kutup iyi niyetli bir adam idi. Sosyalisti, komünisti neyse. Dönüş yaptı İslam'a. Ama ilmi yok. Mısır'da da tasavvufçular, çok hurafeler var. Namaz yok, abdest yok, yiyorlar içiyorlar kabirlerde, def dümbelek. Bir şeyler yap. O da onları görünce tasavvufa düşman oldu. Halbuki bunun iyisi var, doğrusu var. Bunu ayırt edemediği hep kötüleri görünce, kötülerden emsat etsin, tasavvufa karşı çıktı. Ona karşı çıktı. Buna karşı çıktı. Şimdi tamam ama, ilmi yok. İlmi tefsir yazdı. Fizilalil Kur'an diye. E bu tefsiri her Müslümanın evine girdi. Neden? Bizim büyük hocalarımızdan biri bunu tercüme etti. Eski, yaşlı bir büyük hocamız. Allah hayırlı uzun ömür versin. Ama yanlış etti. Ali Efendi'nin de talebesi. Ama bu tercüme edilecek bir tefsir değil ya. Her Müslüman'ın, bizim çocukluğumuzda, herkesin evinde Fizzilal'in Kur'an vardı, Babamın evi dahil. Ne bilsinler adamlar? Almışlar, doldurmuşlar. E tefsir, te tercüme ettin ama nasıl ettin? Tercüme çok alimsin, edersin. Ama adam alim değil, adam gazeteci. Seyyid Kutub'un unvanı nedir? Sahafi. Sahafi demek, gazeteci. Hani şimdi var ya, ekranda, hemen altına yazıyor. Gazeteci, tire, yazar. Ama ne yazar? Ne bilirse onu yazar. Ne biliyor? Ne bileyim, ne biliyor. Ama bazı yazılarından ne bildiğini biliyoruz. Gazeteci yazar oldu mu, konuşma hakkı mı doğuyor? Ben sana hava raporu mu soruyorum? Ben sana siyaseti mi soruyorum? Politikayı mı soruyorum? Ben sana ne soruyorum da gazeteci yazarı çıkarıyorsun bana? Ben sana ayet Hadis'ten soruyorum. Sahabeden soruyorum, ondan bundan soruyorum. Gazeteci yazarı ben ne yapayım? Bana alim allame lazım. Seyit Kutup mesela ne yaptı? Yanlış yanlış tefsirler yaptı. Bunlardan birisi nedir? Ee, fecalim kasum mekül ebabil tayran ebabil değil mi ebabil kuşları diyor değil mi Dursun Ali Erzincan'da ebabillerini gönder diyor ebabil ee e, tamam e, ebabil mevla buyuruyor bunu değil mi kuş tayran ne demek tayran kuş ne dedi Seyyid Kutup oraya hani kuş gelip de oradan şey atar mıymış falan diye akıl almayan şeyleri Allah'ın ayetini sanki Allah kadir değil gitti dedi ki çiçek hastalığı dedi e şimdi böyle yani, şimdi alim olmayınca ne yapacağız? Çiçek hastalığı diyor adam. Daha böyle dolu yanlış tefsiri var. E bu tefsire dikkat edin, o arada bunu da demiş olayım. Tercümesi de olsa, tercümeyi de hangi Allame-i yaparsa yapsın. Çünkü metne sadık kalırsa yandık. <gülüyor> metne sadık kalmazsa da uydurmuş olur. E şimdi, ama tenkitli metin yapsa, var. Yapar, altına der ki, tenkit yazar. Der ki burayı kabul etmiyoruz. Bu yanlıştır. Bu görüş. Ya, katılmıyorum derse onu bilmem. Yine de bana ne? Üstünde yanlışını okuyacağım. Altında düzgününü okuyacağım. Sırf düzgün olanları daha bitiremedik yani. Bir de tenkitli metinlere kadar sizin o kadar vaktiniz var mı sizin çok? Yok. İlminiz var mı? Yok İhtisasınız var mı? Yok. O zaman siz doğru bir, bir herkesin bildiği şeyleri anlayın yeter hele ki daha. Ne karıştırıyorsunuz? E şimdi şehit kutubun yanlışları var. Çünkü ne diyor? Devlet memuriyeti haramdır diyor. Ve bütün imam müezzin dahil şu anda memurlan aldığı bütün maaşlara haramdır diyor. Ve laik devlette memur olan da kafirdir diyor. Ya şimdi kafir denmez. Kafir denmez. Sen şimdi... E, ...burada memurluğu tercih etmeyebilirsin, benim gibi. Dünyanın en büyük memurluğunu versen, ebediyen aslan ve katan. Allah nasip etmesin ölene kadar. Girmemiş bir memuriyete. Nasip olmasın aman yarabbim. Ama... E şimdi memuriyet meselesindekilere sen kafir dediğin zaman bu kadar ümmeti Muhammed'e kafir demiş oluyorsun. E Seyyid Kutub'un böyle nesi var? Yanlış yanlış fetvalar var. Ama biz buna yanlış diyebiliriz. Değil mi? Zaten fıkıhçı değil. Şu değil bu değil. Yanlış yanlış konuşmuş. E yanlış fetva da görüş. Ama Abdullah al işte millete kafir dediğinden, kendi kafir olduğundan falan. Şimdi bu kaideler şöyle işler. Ben size kaç kere ne dedim? Bunu yapan kafir olur diye külli söylersin ama o halde, bu da bunu yaptı, bu adam da kafirdir diyemezsin. Kaydeyi umumi konuşursun, özele indirdiğin zaman, şahsa indiremezsin. Niye indiremezsin? Belki tevbe etmiştir, senin haberin olmamıştır. Anlatabildim mi? Şimdi sen bir lafı duyuyorsun, on sene evvel, adam yazmış kitabı ölmüş, kırk sene evvel. Adam son nefeste belki onlardan dönmüş, tevbe etmiş. Ama yeniden kitap yazma veya düzeltme imkanı bulamamış olabilir. Sen adama kafir dediğin zaman özelleştiremezsin. Özelleştirdiğin zaman ya adam Allah'ın dinde müminse? Anlatabildim mi? Ama denir ki şunu yapan, haşir mesela Resulullah sahabesinden herhangi birini ayıplayan veya bir noksanlık istinad eden kişi zındıktır. Ama bunu özelleştirdiğin zaman o zındık, bu zındık, zındıklık da ucuzlar bu sefer. Yani. Ama kayde budur. Burada da Abdullah Habeşi'nin sıkıntısı nedir? Ee, mesela Mevdu diye diyelim Seyit Kutub'a, bunların bir kısmını tekfir eder. Mevdu, Seyit Kutub'un bir adamı da mı var, faysal bir şey? Bilmem ne, onu da tekfire, öyle onlar hakkında çok seneler evvel bir gördüm. Yani, öyle sıkıntıları var. Ama şimdi Hz. Muaviye hakkında, bana dediler, Hz. Muaviye'ye sövüyor. Sövmüş dediler. Bana telefon geldi, Abdullah Habeşi'yi. E biz tanırız yani, büyük Allame'ydi. Yapmaz dedim. Neyse dedim videoyu gönderin. Yani şuradan da açıklıyorum şu an. Benim bilmediğim şeyler var. Ben iki kere görüştüm. Efendi Hazretleri ile gittik. Ama be, bilmiyoruz. Eğer başka videoları bulanlar varsa Avrupa'da çok var bunun adamları. Ben de şimdi dinliyorum. Bazı yanlış fetvalar bir şeyler var. Onları biliyorum. Onları konuşmuyorum. Ben itikatla ilgili konuşuyorum. Eğer varsa gönderin. Dinlemem lazım. Şimdi arkadaşlar gönderdiler. İki dakika yirmi iki saniye. Dinledim. Tabi Arapça olduğu için onları anlamadılar. Zalimun. Felan kelimeleri geçiyor Muaviye, zalimin. Tabi bizim Türkçe bilen arkadaşlar buradaki falan hemen. Vay Muaviye, radıyallahu anh. Zalim dedi falan, bana da bir pompa. Hocam dinle falan. Ya kardeşim tamam da ben sizin kazınıza gelirsem adam kalmadı memlekette. Ona bindir, buna bindir. Ben seni kendim dinlemem lazım. Bir açtım bir dinledim öyle demiyor. Diyor ki Hazreti Muaviye, Hazreti Aliye zulmetti. Zulümün karşılığı ne? Haksızlık. Yani genel manada zalim biri demiyor. Ama Hilafet meselesinde, o savaştan çıkmasında Hz. Ali'ye biat etmeyip teslim olmamasında Hz. Muaviye neydi? Haksızdı. Haklı mıydı? Haksızdı. Ona haksızlık etti mi? Haksızlık etti. Bak Hz. Ali, kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler. Kafir değil, fasık da değiller. Fasık değil ama, fasık olmamak başka, bana haksızlık etmem başka değil mi şimdi? Bana haksızlık ettin. İnsafsızlık ettin bana değil mi şimdi? Ha orada onu diyor. Haricileri anlatıyor o videosunda. Haricileri Hazreti Ali'ye şunu yaptı. Haricilerden bahsederken işte o tahkim meselesine girmiş. Tahkimde de diyor işte şöyle oldu böyle oldu. Orada da Muaviye haksızdı diyor yani. Oradaki haksızlık manasında kullanıyor. Anlatabildim mi? Ama tabi bazı sorunları var. öne gelene kafir demek. E biz buna katılmıyoruz. O biraz şedid. Hepsine Vahhabisine şunda buna. Biz kafir mi? Kafir desek imamların arkasında namaz kılmamamız lazım. Biz kılıyoruz Mekke'de Medine'de namazı. Cemaate uyuyoruz. Efendi babamız, hala Efendi Efendim, Hazreti, kılıyordu. Ha, mekruhluk olur mu diye, iade edersen edersin. İade etmek iyi olabilir. Ama zaten kafir olduğunu bilsen, hiç uyman caiz mi? Hiç. hiç uyman caiz değil, o zaman bunlara dikkat etmek lazım. İlmi meseleler konuşuyorum yani. Bundan dolayıdır ki, Hz. Ali Kerem'i, Himal-i Minet Tevil, onların da tevilleri var. Niye? Hz. Osman'ın akrabasıdırlar. Hz. Osman zulmen öldürüldü, ve men ketele kim haksız yere öldürüldüyse fakat canli al veli sultanen ben onun velisine kan sahibine sultan verdim. Ne demek sultan? Güç verdim. Şimdi kan sahibi kimse devlet mi daha güçlüdür kan sahibi mi daha güçlüdür? Allah indinde. Kan sahibi güçlüdür. Kan sahibi affetmezse devlet affedebilir mi? O zaman apa affedilebilir mi? Edilirse Kur'an'a uyar mı? 30 bin şeydin anası babası buna kan kanını çocuğunu helal eder mi? Etmez. Etmezse bunu affeden mesul olur mu? Olur. Olur. Fetva siz verdiniz ben vermedim. <gülüyor> ben ayet okudum. Haksız yere öldürülenin velisine saltanat verdik. Devlet bile bunu başlayamaz. Çünkü neden? Kan sahibi saltanat sahibidir. Hal böyle olunca bunu söylüyorum. Allah'ın ayetiyle konuşuyorum. Kur'an var önümüzde. İsra suresi. Kimse kimsenin adına onun kanını bağışlama hakkına sahip değildir. Velisi kan sahibi çok büyük güç verdim diyor allah Teala. Ana babalar o gücü kullansınlar. Yani şehit ana babalar. Allah onlara sabır versin. Amin. Dereceler ihsan etsin. Şehitlerimize rahmet etsin. Kabirlerini etsin. Amin. Şimdi geliyoruz nereye? Hazreti Osman'ın velisi kan sahibi Hazreti Muaviye'ydi. Yani o akraba. Ümeyye oğlar. E dedi ki e, 2000 kişi 3000 kişi geldi. Medine'yi bastılar. Evinde şehit ettiler. E şimdi bunun kanını onlar da kimin ordusuna gitti gizlendiler? Hazreti Ali'nin ordusuna girdiler. Onun taraftarıyız diye. Şiasıyız diye. E bu sefer Hazreti Ali'ye dediler ki bunları ayıkla temizle bize ver. Çünkü kaç bin kişi katılırsa bir kimsenin kanına hepsi kanda ortaktır. Hepsi öldürülecek. Yani direkt orada ilk iki kişi geldi öldürdü, biri kesti, biri astı değil. Kaç bin kişi yardım etti o işe, kapıları kapattı? Medine'yi kaç kişi bastı? Üç bin kişi. Mısır'dan şuradan buradan, i̇bn Sebe Yahudisi'nin fitnes kazanını kaynatıp topladığı. Üç bin kişinin hepsi katil. Çünkü imkan verdiler ölümüne. Bastılar halifeyi. E hal böyle oldu. Hz. Ali Efendimiz müdafaa etti. Hasan'ı gönderdi, Hüseyin'i gönderdi, kapısını bekletti. Yani... Oğullarını gönderdi Hazreti Osman'ın şehit olmasın. Çok uğraştı ama ne yapsın? İki kişi, üç kişi nasıl bahsedecek? 3000 kişiyle. E bundan dolayı kanını istedi. Hazreti Ali e dedi ki şimdi ben bunu ordunun içinden seçemem. Ben daha yeni halife olmuşum, biat almışım. Biraz bekleyelim. Çünkü ordu rahatlasın, yellesin. Ben düzenimi kurayım, devlet düzenini tesis edeyim. Devlet başkanı öldürüldü yani. Halife öldürüldü. Ben düzen yok şu an. Devlet düzeni yok, bu hüküm işlemiyor yani dedi. Bana konuşuyorsunuz ama dedi. Fetva olarak mesul de olmuyorum. Çünkü neden? Devlet düzeni nizamı tesis edilmemiş. Ben düzeni kurmadan kimi bulayım sana teslim edeyim. Mahkemesi yok, hakimi yok, şahidi yok. Her yer, her cumhurç olmuş. Halifelik Medine'den nereye taşını? Küfe'ye. Hazreti Ali neredeydi? Küfe'de. Düşün ki devletin Medine nere? Küfe nereye? Devlet taşınıyor. Devlet Küfe'den yönetilecek. Ben burada yönetimi kuramadım ki dedi. Neye göre kimi teslim edeyim? Hazretleri Ali haklı mıydı bu işte? Haklıydı. Devlet nizamı kurulmadan mahkeme çalışmaz ki. Mahkeme çalışmaz, hüküm çalışmaz. Onun için dedi. Halife öldürülmüş, ben biat almışım, nizamı düzeni kurayım, adamları bulayım, şahitli, şuhutlu, ispatlı, öyle ya şimdi? O ona iftira der. bu buna iftira der. Kafası gitsin isteyen birbirine jurnaller. E ben şimdi bunu tam tespit etmem lazım. Bir kişi değil, iki kişi değil. Yüzlerce kişi. Bir kişi değil ki al vereyim sana kes. Tamam kan sahibisin katlet. Kısasa kısas. Ama bir kişi değil. Hazreti Ali haklıydı. Ama onlar da dediler hadi hadi hadi hadi Altı ay geçti. Onlar da dediler ki ne kadar daha geçecek. Ayşe anamız niye kalktı? Cemel'e geldi. Cemel vakasında. Ayşe anamız da o tarafta neydi? Talha Zübeyir, Ahşere-i Niye onlara Hazreti Muaviye yani öbür tarafta geldiler? E çünkü dediler ki e halife e, evinde öldürülürse bundan sonra her ayaklanmada bir halife gider. Dinin düzeni olmaz, devletin nizamı olmaz. Onun için bunu acil caydırıcı tedbir Allah'ın emri kısas uygulanması lazım. Allah'ın hükmü kısas uygulanmazsa bütün nizam bozulur. Onlar da haklı bir yönden. Öyle mi değil mi şimdi? Onlar da haklı. Şimdi onun için haklı ama Hz. Ali hak üzere bunlar içtihatta hata üzere. İşte acele edip sen burada haklı olabilirsin ama bu senin Hazreti Muaviyeye, Hazreti Aliye karşı e, gruplar halinde çıkıp e, biz sana karşı çıkıyoruz, biat etmiyoruz gibi bir ayaklanmaya dönüşmeye Efendim izin vermez. Görüşlerini beyan edersin ama ayaklanma yapamazsın. Burası biraz ayaklanmaya döndü. Ama harp için gittiler mi? Harp için gitmediler. Aradaki Yahudi münafıklar harbi kızıştırdılar, birbirine vurdurdular. Harp için gitmediler. Harp orada patladı. Ama tabi o kadar da kalabalığın karşı karşıya gelmesinde işte böyle tehlikelerde, fitnelerde kaçınılmaz olur yani. O kadar da benzini bir yere döktüğün zaman bir, bir ateş yetiyor. Onun için oldu işte. Allah'ın kaderi. Sahabem anıldığı zaman dilinizi tutunuz. Hata edenler işte hatta yine hadis-i şerif ne alır? Fe le vecrun bir ecir alır. Kadın makamında olan İslam'a göre fetva ve hüküm verme makamında Talha Hüküm verecek kabiliyette miyiz? Müçtehid'di Zübeyir Müçtehid'di Aşaradayalanha Huzusülüzeydiniguminadil Hümeyra Dininizin üçte ikisini bu humeyradan alın Dininizin üçte ikisini Müçtehide. Var mı öyle bir şey? Bütün sahibi ona soruyordu O da orada e Dolayısıyla içtihat makamında olan bir hüküm verdiği zaman Diğerleri onların peşine gitmiş. O müştehide uyuyor. Biz nasıl İmam-ı Azam'a uyuyoruz bir fetvada? Kan bozar. Bozuyor bizde değil mi? Öbürü şafiye uydu. Bozmaz, bozmuyor. E o zaman müştehidin, uhtesi müştehidin üzerine. Taklit eden üzerine değil ki. aşağınamızı taklit etmiş. Onun dediğine yola çıkmışlar. E şimdi orada koca Ayşe radıyallahu anh'a var orada da yani şimdi. Dikkat edelim. O zaman ne alırlar? Bir sevap alırlar. Ama Hz. Ali tarafı hak üzere olduğundan kaç sevap alır? Sevap alır. He? iki hemen alır fele, o, o iki ecir alır, bu bir ecir alır. bazı hadislerde hak üzere olan on ecir alır diye de var e şimdi hal böyle olunca kraldan beter kralcılığa lüzum yoktur Hz. Ali bile bunlar kafir değil fasık bile değil fasık yani büyük günah sahipleri de değil hata olabilir limalev mine tevil. tevilleri var ne demek tevilleri? E kan sahipleridir kan hakkını almaya çıkıyorlar e kan hakkını arama hakkı var Anladın mı şimdi? Ama istemeden giren fitneler nedeniyle karşılıklı diyelim ki iki kabile karşılaştı. Kan davası var öbürü katili istiyor. Mevzu buradan, arada savaş çıktı. Ama bu savaş çıkmak için gelmediler. Kısas için geldiler. Kısas yapılacak, ver bize bunları, teslim et diye istemeye geldiler. E tabi kalabalık gelecek, orada da o kadar adam söz konusu. Burada da beş kişi o kadar eşkıyayı nasıl zapt edecek? Onlar da çok güçlü geldiler. Çüküreden kaç yüz tane eşkıya var mevzuda. E bunların katline şahit olacaklar. Kısasına. Mevzu böyle. He efendim. Sen hiç bir ilmin yok, bir şeyin yok. Ben bu kadar okudum okudum diyorum bana bile yutturdular ya. Amr-i bin Asişini ya. Yok dehaymış da şöyle. Öyle dehalık olur mu diyor ya. O diyor sözü bozmaktır diyor ya. Hazleteceğim dedi etmemektir diyor. Sahabe yapan bunu diyor. Gaddar olur mu diyor ya. Allah gaddarları sevmez diyor. O zaman, o da hazletti diyor. E, mesele ne oldu? Haydi bir şey, orada uzun bir kıssa gidiyor. Demek ki çok yalan, pal acem palavraları, acem palavraları, şia palavraları, sahabenin aleyhine milleti yoldan çıkartmak için, Allah şerlerinden muhabbet. Amin. Büyük tehlike Türkiye için ve bütün dünya İslam alemi için. Sinsi, sinsi dinleri takıya, biz sahabeyi seviyoruz diye girerler, ondan sonra insanlar helak ederler. Onun ki, biz ağzımıza sahip olalım. Kalbimize sahip olalım. Aklımıza mukayyet olalım. Allah'a emanet edelim. Ehli sünnet itikadımız, inancımız sana emanet olsun. Amin. Ya Rabbi sen emanetleri rızayı etmezsin. Muhafaza ile. ya Rabbel alem. Bu fitneye düşürme bizi ya Rab. Sahabeye sövenlerden etme bizi. Amin. Ayıplayanlardan etme bizi. Amin. Onlardan sonra gelip bizi de onları da affeyle Allah'ım diyenlerden eyle bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Kalplerimizde onlara karşı en kin nefret bırakma ya Rabbel alem. Amin. Evet. Mesela bundan ibaret. Nereden geldi yine? Geçen şeyi unuturuz diye İbnü'l-Umam'ın devamını. Ha böyle bakıyorsunuz bana. <gülüyor> Hoca efendi ne var? Dağıttın yine deseniz ya. Geri gel. Desene İbnü'l-Umam ne oldu? E demediniz işte. Bak geçen haftadan beri kafaya taktım şimdi ben. Dedim ki bunlar yarıda kaldığı ilimleri dedim. Şimdi bunlar niye benden hakkını istemiyorlar dedim. Hiç hele bakıyorsunuz suratıma. Mübarek adam hocam ben de o konu yarı kaldı. Dönsene geri desene. Mübarek. Bu, bu konu da yarım kalması sonra. Bu nereden geldi? Bu çok yarım kalmadı gibi. Gittiğimiz tamamlamadığımız bir konu kaldı mı burada? He? Sonra hatırlatsam yine bak haftaya görüşürüz. Ama yani kalmadı gibi. Düz gittik. Dere tepe düz gittik yani. Ama ve lakin eee itikat itikat İrti. o inanç akide akide şekerine benzemez öyle akide bu inanç tamam şimdi geleyim İbn Umam'ı da tamam edeyim derste tamam edeyim İbn Umam dedim ki size eee İbn Hataller İskenderi'den bahsettim. Karaahe'de kabrini ziyaret ettiğim o zat. O mübarek zatın ziyaretine geliyordu. İbn Umam dedim nereli size? Nereli dedim size? Allah Allah! Sivaslı dedim size. Ne çabuk unutuyorsunuz Sivaslı yahu! Sivaslıların medar-ı iftiharı. Babanın adını unut, İbn Humam'ı unutma. İki mezhebi birleştirecek muktedir müctehid alim dedim size. Fethülkadire Kadir sahibi dedim size. El Musayerenin sahibi o da itikatta. İbnül Humam, Kemal İbnül Humam. Adı neymiş? Kemal İbnül Hümam, ya o kavur futbolcuları bile öyle bir telaffuz ediyorsunuz ki tam mahreşlerinden böyle kavurların adını böyle mahreşlerinden. Hiçbir kavurcıyı da doğru konuşamıyorum ben elhamdülillah. öyle doğru konuşuyorsunuz yani? Arapçevi Mubare'in adını bile bilemiyorsunuz. Kemal İbnül Hümam, he gözlü he Hümam, sonu mim. Bu Mubarek Rabbim şefaat nene aleyhisselam. Onu da Nereden geldi? Allah Teala dostların arasına girenleri betmahlardan kılmayacak. Bu meclislere de katılanlar burada sahih kimseler var. Ben demiyorum benim, ama var. Çünkü bu kadar istima olsa 40 kişi, 100 kişi yaşan Müslüman topluluklarında mutlaka makbul biri olduğunu hadis şerifler şahitlik ediyor. Dolayısıyla biz tabi hepten better zamanda değiliz. Hani bin kişi toplanacak bir camide kılacak, bir tanesinde iman olmayacak. Bu hadis şerifler var, ama o hepten ahir zaman. Şimdi o kadar durumda değiliz. Şimdi camide de bir miktar kafir bulunuyor tabi ki. Camilerde, cumalarda, bayram namazlarında bir miktar kambersiz düğün olmaz. Bazı zındık bulunuyor, kafir bulunuyor değil mi? E camide namazdan çıkıp da efendim imam şerahçı diye imamı mahkemeye şikayet eden cemaat var. <gülüyor> e şerahçı olmasa imam arkasında namaz olmayacak. Nasıl olacak o zaman? Bu bizim imam şerahçı diyor ya mahkemeye verdim diyor. Sanki el-kaideci. Ulan şeriat Allah'ın dini, İslam. Tüm cealina ki ala şeriatin min el emri. Biz seni şeriat caddesine koyduk. Cihazliye suresi 18. ayetinde. Şeriat Kur'an'da geçiyor. Ben Kur'an'daki bir şey nasıl inkar edeyim? Nasıl sahiplenmeyeyim ya? Yine de ayetini falan okuyalım da yarın yine bir mahkeme olur, bir şey olur. Yine çağırırlar sen şeriatçı falan. Neler çektik o zamanlar? Yine de güvenme. Her dakika bir şey olur. Ama biz Kur'an'a bağlıyız. Kur'an ayeti var. Dedik mi? Kurtulmamız lazım. Ve lakin Kurtulmasan da başka bir şey. Mühim değil o. Mesela hakkı beyan et. Ama bu günler yaşandı yani. İmamları şikayet ediyorlardı şerahatçı diye. Ee, şimdi... E, ne dedik? Onu ben de biliyorum Kemal-i Başka bir şey diyorum. Yani... Bu il... Şunu dedim. Bin kişi bir camide toplanacak ''Ahir zamanda ezanlar okunacak, namazlar kılınacak, bin kişi bir camide toplanacak, içlerinde bir tane mümin olmayacak.'' Gümüşhanevi Hazretleri rivayet eder bu adı. ''Bu zamanda değiliz.'' dedim. Yani ne demek istedim? Öbür hadisler geçerli. Öbür hadisler ne? Öbür hadisler diyor ki, kırk Müslüman bir arada toplanırsa mutlaka içlerinden birisi makbuldür. Öyle mi? Burada da kırktan fazla var mı? Belki de 40 tane 40 çıksın. O zaman dört kere dört ne eder? Yani? 1600 çıkar, 1600 aşağıda var. Çıkar aşağıda dolu oluyor. E o zaman birisi makbulse Allah Teala, Allah Teala Ekramüminen Yakbel el vahide ve Rûd el Bakî kahibine Birini kabul etsin de öbürlerini reddetsin keremine yakışmaz. Ne yapar öbür hepsi? Belki de 40 da 30 makbul var. Belki 40'ta 38 noktayı mı? Belki 40'ta 40'ı makbul adamlar da var. <gülüyor> Onu da bilmiyorum. Ama ben %100 makbul diyeceğim bir durum yok. Doğru konuşayım. Burada yine birilerine bağışlanıyoruz biz. Bu cemaatlerde biz birilerine bağışlanıyoruz. Ben bunu itiraf edebilirim. Bildiğim kadarıyla. Ha dinleyenler de var diyor Volkan hocam ama bilmiyorum dinleyenler de bu meclis sayılır mı. Tamam bu şeyi. Bütün dünya bir meclis olsun. Hoca efendi görüşü olabilir. Doğru. Dinleyenler de var. Onlardan birinde. E tabi amin dese duası bize geliyor. Tabi. Onlar da bize dua diyorlar. Efendim bütün dünyada dinleyenler var. O zaman birinin hürmetine affolun olursa öbürleri e, buradan af olmamış çıkan olmaz. Burada şakıyı çıkan olmaz. humul kavm. Benim zikrimde toplananlar. Onlar benim dostlarımdır. La Onlarla oturan mahrum olmaz. Şakıyı olmaz. Şakıyı bedmah Şimdi, İbn de, İbn-i de, i̇bn al At-ı İskender'i, yetişmiş mi ona, onu tam bilmiyorum tarihini. Baksam anlarım e, vefatlarına. Fakat kabrini ziyarete gidiyor, bu kesin de. Kabrini ziyarete giderken, biraz da tepede kabri, e, giderken yolda da virdini okuyor. Virdini ne demek? Yani cüzden, e, her gün bir cüz mü okuyor, iki cüz mü okuyor, neyse. Hud suresindeymiş dersi o ayetleri geliyor falan tam o arada kabri şerifin yanına gülüyor. sesli de okuyor tabii ki ee, yani kesmesinin mucib bir durum yok çünkü zaten e, evliyanın ziyaretine gelmiş ama e, ayet okuyarak da geliyor dersini niye kessin yani tam sırası da ayette geliyor ve emmellezine <gülüyor> şak'u sayetlere gelince cennette ebedi kalacaklar o ayeti geçince altında ve emmellezine şak'u şakilere gelince ayeti var Hud suresi olacak. Tam o arada, kabrin yanında ve emmelledine <gülüyor> gelincece şakıylere gelince <gülüyor> finnari, daha şakı der demez kabri şeriften nida geliyor. Ama nasıl? Femme nehnu kabr şeriften geliyor. Fe leyse şakı ama etrafta kimse yok. Koca i̇bn fıkın Umam fıkhın babası iki mezhebi birleştirecek kadar fakih Müctehit mezhep içinde işte tasavvuf, işte velayet, işte Allah'ın makamları. O da inanan biri ama şaşıp kalıyor. Kabirden ne daha geliyor? Bize gelince bizim yanımızda, aramızda şakı bulunmaz diyor. Ses Kabirden geliyor. İbnül Umam yatıyor yuvarlanıyor. Bu nasıl bir iştir ya Rabbel'e bize gelince bizim içimizde şakı bulunmaz. Yani kabrimize gelenden de şakı bulunmaz. Ziyaretimize gelen de şakî bulunmaz. Alem Dağı'nda, Fas'ta, F Fas'ta, mi? Fas'ta çok, Tanca'da, denize yakın çok dağlar, cebel Alem. Kim yatıyor orada? Abdüsselam İbni Meşiş radıyallahu Teala Ebu hazenin Şazeli'nin şeyhi. Şeyhlerin şeyhi. Ne diyor? La yekıf ala kabri şakî. Mezarımın üstünde şakî olan biri gelip duramaz. Şakî nasip olmaz diyor. Ne diyor? Ne diyor? İbn Abi Cemre Karafe'de Buhari Şerifi. Mevla ile Resulullah ile devamlı görüşen insan. Yaka zaten uyanık kaldı. Ne diyor? Benim kabrimde şakıyorlar. olan. Yani imansız öleceği mukadder olan birine Allah mezarımı ziyaret nasip etmez diyor. Öbürü uzaktır, zordur. Mısır'a Karafe'ye giderseniz İbn Abi Cemre'yi bulun. Nerededir İbn Hatayel el İskenderi bir camidedir. O camiden dolayı diğer yerleri çok bozmuşlar Camin caminin içinde o. İbn-i at İşte o zaman İbn-i ne dedi? Talebelerine dedi ki ben ölürsem beni bu zatın ayak altına gömeceksiniz buraya. Çünkü bu kabirden bana dedi ki bize gelince bizim aramızda şakayı bulunmaz dedi. Ben burada ve şimdi iniyorsun oradan merdivenlerle ta dipte İbn-i dibini kazdırmış. İbnül i orada yatıyor. Onun için ilimle de olacak iş değil, fıkıhla olacak iş değil, fıkıhsız da olacak iş değil ama tasavvuf, tasavvuf, tasavvuf Allah dostlarını sevmek Allah dostların arasına girmek meclislerine girmek sohbetlerine girmek ders halekalene girmek tarikatlerine girmek ve böylece inşallah şakiler listesinden ismini çıkartmak bu sevgi acayip bir şey ya ya sizin bir ameliniz olmayabilir arkadaş ilminiz olmayabilir siz Allah için Allah dostlarını sevin arkadaş ya sevin şemsi tebrize haş denir mi ya Koca Mevlana'ya tapıyor ona denir mi ya? Muhittin Arabi'ye büyük yavur denir mi ya? Rıdvanullahi aleyh mecmain. Bu kadar evliya o Ahmet'le Yeseviler bunlar bunlar bizim hamurumuzu yormuş, sevgi hamurumuzu yormuş, muhabbet Bunların sevgisiyle biz yaşıyoruz. Yunus Emre'ler öyle mübarek zatlar. Bunlar hep Allah dostları verilir. Bazı sözler niyaz niyazımız öyledir. Bazı sözlerinde anlaşılamayan muhlak manalar olabilir. Bunlara şeyh lazımdır. Muhittin Arabi diyor ki bizim kitaplarımıza bakmak haramdır. <gülüyor> Hadi bakalım. E niye yazdın? İmtihan olsun diye. O zaman da Allah'a da dersin ki niye şeytanı yarattın? Allah diyebilir misin niye şeytanı yarattın? Senin içindeki iblisliği meydana çıkartmak için der. Bizim kitaplara bakmak haramdır. <gülüyor> Biz bir toplumuz ki kitaplarımıza bakmak haramdır. Şimdi bir dizi yapmışlar. Ne adı? Tiriliş Ertuğrul diye. yapmışlar. Tabi izleyemedim şey edemedim. Ekseri deftüm belek gidiyor maşallah ama şimdi mesele ne? Muhyiddin İbni Arabi katasın Allah ş.[o] Osmanlı kurulmadan evvel Ertuğrul Gazi Osman Gazi'nin babası. Söüt'te yatar. Ertuğrul Gazi'nin doğumundan krallığından değil, doğumundan 18 sene evvel Muhyiddin İbni Arabi vefat etmiş zaten. Fakat eşşakak Nümaniye fi Devleti Osmanlıya diye kitap yazmış. Osmanlı Devleti gelecekti. Cifir ilmini biliyordu. Cifir ilmine Elif B T S gibi harflere 29 harfe kıymet ve değer verilmiş. Bu epcet ilmi. Bu kıymet ve değer'e göre hesaplamalar yapıyorsun. Tabi bunu da ehli olan biri. Biraz da ilham lazım. Biraz da keramet lazım. Biraz da Evliyaullah'tan Allah'tan olursan hata payı azal azaldıkça azalır. Cifir ilmi. Yani Elif ne ediyor? Şu ne ediyor? Bu ne diyor, Böyle anladın mı sen? Benim ismim yani Ahmet Mahmut kaç ediyor? Y 151 Benim ismimin rakamı kaç? 151 Şimdi Allah'ın isimlerinden hangi isimin e, rakamların sayısı 151? Katır trilyonluk sorudur ha Katır trilyonluk İstediğiniz vaadi yapın Hani kaç trilyon koyarsanız koyun yani bilene verin ya yani. Çünkü bilen olmayacak yani. Söyleyin rahat atın yani. El-Kaimu. Kaim ismi şerif. Şimdi benim adım Ahmet Mahmud'un tekabülü bazen tek isim denk gelmiyor bende. Ne Ahmet'te ne Mahmud'un harflerinin toplamında şey denk gelmiyor. Tek bir ismi şerife denk gelmiyor. Mesela Allah ismi şerif. Kaç şeydir? Yok yok. Hasabı kaçtır harflerin? Elif, lam, şu bu. Harflerin hesabı kaçtır Allah? 66'dır. Bunu unutmayın bak. Allah'a da bilmezseniz artık neyi bileceksiniz kardeşim? A Onun için Allah lafzı celal kaç kere zikredilir? 66 kere de şifredir. Allah Allah Allah Allah Allah Ya Allah ya Allah ya Allah. Kaç kere? 66'da ne var? İsme Azam var. Şifre. Çünkü neden? Harflerindeki değerlerin değeri kadar okumuş oluyoruz. Şimdi ben de tek bulamayınca ben ne buldum? Kaimi buldum. Çünkü Kaim i̇sm Şerif'i 151 Ahmet Mahmut da etti 151 Yani ama 99 isimden aramayacaksın sadece 300'e yakın isim Şerif var Onların bir şifrelerini isterseniz ya yazarım bir şeye Bir dergide yazayım mı? Siz de o zaman kendi isminizi bir hocaya buldurursunuz O isminiz kaç rakamdan oraya denk geleni buldurursunuz Denk gelmiyorsa bir tanesi iki isim i Şerif'in toplamını Ama tam denk gelecek ikinin toplamı Bunları bulur, bunu ne yapıyorsun? Yine gelelim Muhiddin İbn Arabi'den bir meseleye. Fütühat'tan mübarek adam diyor ki bu benim hapishanede amel ettiğim şeylerdendir. Ondan sonra bayağı bir fütühat oldu yani. E şimdi sen e, ne çekiyorsun? E, evvela diyorsun ki Allah'ımızın ismi şerifi aziz olmak mı istiyorsun? Aziz. Aziz ne demek? İzzet şeref sahibi. Ne demek? Çok itibar kazanım. Bir defa 5 vakit namaz kılacaksın. Ya adam atlıyor hemen ha. Kaç defa hemen çekeyim. Namaz kılıyor musun? Yok. Ulan namaz kılmıyorsun da sen, Allah değil, Rabbim seni kabul eder mi? Haşa Namaz kılmayan teklif bile etmesin böyle bir şey, teklif bile. Beş vakit namazın farzını kılmayanın, hiçbir duasının kabul olma ihtimali zerre kadar yoktur. Bütün hadis-i şerifler ve rivayetler bu usta ittifaktadır ya. Beş vakit, bu ne demek? Onu boşuna konuşma o, hiçbir dua, hiçbir namazın kabul olmaz. Beş vakit şart, onun dışında. Aziz ismi şerifi yani Allah'ın aziz ismi şerifinde ne gelecek sana? İzzet gelecek. Velillah el izzetü velil İzzet kime ait? Allah'a. Sonra rasulüne. Sonra velil müminin. Müminlere de izzet var mı? Var. Kafirler zelildir. Müminler azizdir. Ehli sünnet az azizdir. Ehli bid'at zelildir. Onun hiç bir yerde itibarlı olarak göremez. Hep kaçamak güreşirler. Takiyeci şerefsizler. Böyle böyle böyle böyle tabi takdir ehli bidat takiyeci şerefsizlerdir. Ehli sünnet dışı fırkalar için konuşuyorum. Şimdi burada Allah'ın aziz isminden izzet isteyeceğiz. Aziz isminin sayısı kaçtır? 94'tür. Aziz mi kaçmış? Evvela ne yapıyorsun? Allah'ımızın ya, ya, ya aziz ya aziz ya aziz ya aziz ya da el aziz el azizül aziz o zaman elif lamlı söyler. Ya aziz daha kolaydır bence. Ya aziz, ya aziz, ya aziz. Kaç kere söylüyorsun? Aziz sensin Allah'ım, ulu sensin Allah'ım, şeref sana ait Allah'ım. 94 diye biliyorum da inşallah yanlışım 94'tür. Bu 94 çektin mi Allah'ın aziz ismini? Ondan sonra kendi isminden Mevla'nın ismine uygun olanı çekiyorsun peşine. 151 kere mesela ne diyeceğim? Ya kaymu ya kaymu ya kaymu e var mı kâim? ''Efe ve huve kâimun alâ nefsim bi mâ Ayetinde var işte. Her nefsin üzerinde kespettiğinin şahidi ve murâkibi olarak kaim olan Allah'tır diyor. Ne var? Ya kâimu ya, kâimu ya, kâimu ya, kâimu Kaç kere? 151. Sen okuma, sen 151 değilsin ki bu var. Senin plakan kaçta konuşuyorsun? Ha, Şimdi o zaman... 94 kere ya aziz dersin, 151 kere ya kaim dersin, ne oldu? Beş vakit namazdan sonra bu blok oldu. Muhiddin Arabi Hazretleri Allah bu kişiye öyle bir itibar, izzet, şeref verir, herkes onu kabul etmek zorunda kalır diye. Hadi bakalım. Makbuliyet, mahbubiyet meselesi. Seni gidi ucuzcu. Sen ne diyorsun ki bir kız istedin vermediler. Ben bu işi bir çözersem nasıl verirler biliyor musun falan. Sen yine ucuza gittin bir kız için ya. Ben daha büyük şeyler peşinde. Şeriatı dünyaya hakim etmek için. Ehli sünneti aziz etmek için, mazlum Müslümanları kurtarmak için daha büyük dertlerimiz var, değil mi kardeşim? İzzeti niye istiyoruz? İtibarı Allah'tan niye istiyoruz? O izzetle ehli İslam'ı aziz edeceğiz diye. Ehli küfrü zelil etmek için istiyoruz. Esas derdimiz bu. Ama tabii arada evleneceksen de Allah muarre gelsin kızı da verirler. Ben bir şey demiyorum, verirler. Merak etme. Bunları yaparsan verirler. Ben bu bu şeyi bulayım ya. Bu dergi yetiştirebilir miyim bilmiyorum. 300 ismin hepsinin şifresini vereyim rakamla. Sen kendi ismini kendin bul arkadaş. Ben de efendim senin şeyini bulma görevlisi değilim. Vaktim de yok. Herkesin ismiyle ben nasıl uğraşacağım. Hapishaneden bir mektupta yazmıştım. Ne demiştim? Yine işiniz bana düşecek. Kendi isminizi buldurmak için beni arayacaksınız demiştim. Ama o zaman ben de bu televizyon kurulmasına bir koltuk vurmayanlara bu işler yok diyeceğim demiştim. Şimdi o da kurulduğu için o işler de yok. Kaldınız kendi başınıza. Hadi bakalım. Cami imamı ile uğraşırsın sizin cami imamıyla. Her harfin numarasını yazarım. Onu zaten Esat Çoşan rahmetli hoca efendi yazmıştı. Onu da yazarım. Harfleri de yazarsın bak. Güzel. Doğru konuşuyorsun ama yine bir ilim adamına müracaat. Neden? Sen şimdi Ahmet kolay. Yani E, H, M, D 4 harf. Bunların E şu kadar, H şu kadar dedim mi? Topladın mı? Direkt çıkartırsın. Ancak e, mesele, bazı harflerde şeddeler vardır. Şeddeli olduğu zaman iki harf sayılır. Sen onu tek harf sayarsan sıkıntı olur. Elif'i sayacaksın. Harfte Elif olur. Anladın mı? Abdülvehab. Yok, Mustafa'da... Ya Mustafa'da mesela Min var, Sat var, Tı var, F var. On sonra sonda Ya var. Şimdi onun sondakini Ya ile yazılıyor, Elifle okunuyor. Tabi orada Yusuf. E, ya var, Vav var. Se var. Sen şimdi Yusuf'u Türkçe'ye göre şey edemezsin. Arapça yazılışını doğru bilmen lazım. Arapça'yı doğru yazmazsan ismini... Tabi şimdi mesele var. Adamın adı Kaya. <gülüyor> Nasıl çıkacak Kaya? O zaman işte böyle bir şeyler olabilir. Adamın adı mesela nedir? Mete. Ne yapacağım ben şimdi ona? He? Tamer falan... Yani tabi Arapça'da o şimdi tıyla ile mi yazılıyor? T ile mi yazılıyor? Kelimenin kökeni Arapçaysa bu harfleri yazmak kolay. Ee, başka dillerdense isimler değil mi? Bu sefer bazı kelimeler Arapçada yok. Arapçada Ç var mı? Yok. P var mı? Yok. İşte bunlarda sorun olabilir. O zaman ismini değiştirirsin. Ar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isim değiştirirdi. İsim değiştirmek sünnettir. İsmini bir peygamber ismi yaparsın. Cehenneme girsen bile ilk yırtanlardan olursun. Evet, ismi ilk cehennemden çıkacak günahkarlardan ismi peygamber ismine muafık düşecek olanlardır. Yani isimlerden isim beğen. Ee, efendim, eğer ismin hiçbir kurala kaideye uymuyorsa ben de ne yapacağım? Ben de seni bir yere uyduramam. O zaman ismini değiştirirsin. Beni alakadar etmez. Bunların hiçbir beni alakadar etmez. Ben size harflerin şeyini, rakam değerini veririm. Yazacağım. Harflerin rakam değerini yazarım. Ondan sonra isminizde siz bulun. Bir hocam, bakın harfleri doğru çıkan, ya yani hangi harf var, bir harfi eksik etmeyin. Eksik olursa, e, tutmaz. Şifredir bu. E sen şimdi, 94 kere her namazdan sonra, ''Ya Aziz'' dedin, sonra da kendi isminden, Mevla'nın isimlerine tekabül eden hangi ismi Şerif ise, onu e, zikrettinse Allah ''Allah'ım seni aziz eder.'' İkisi de Allah'ın ismi Celle Celal Ama çok büyük bir sürdür diyor Muhittin Arabi Hazretleri, ''Acayip bir sürdür.'' diyor. ''İyi apta görürsün.'' diyor yani. E şimdi bu ayrı bir şey. Şimdi diriliş Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul meselesinde Muhittin İbn Arabi'nin nesi var? Ta Osmanlı Devleti'nin adı yok. Osmanlı'yı kuran Osman Gazi'nin babası bile doğmamış. Ertuğrul Gazi bile doğmamışken Allah'ın ona ilham ettiği ilimler onda ne ilimler vardı ne ilimler aman yağlam. O ilimlerle şimdi bizim gemi vurdu mesela bugün. Ben dedim, dün rüyayı görmüştüm. Mustafa dedi, ben dedim, dün rüyayı görmüştüm. Tamam. Fakat Muhyiddin i̇bn Arabi öyle bir insandı ki attan mı ne düştü, Ayak kırıldı. Geldiler efendi hazretleri diye, kaldırıyorlar. Alüsü yazıyor ya, koca alüsü yazıyor bunu. Kaldırırken ne dedi? Ben dedi, bugün burada ayağım kırılacağını Fatiha'dan istihraç ettiğim ilimlerde bulmuştum dedi. Evvelce bilmiştim dedi. Ama kader yani, o olacak. Ama Fatiha'dan çıkıyor bu dedi. Yani Çünkü o hesapları bildiğin zaman manevi ilham, keşif de lazım. Ondaki haller aman ya Rabbel Şimdi bu mübarek zat ne buyurmuş? Hani biz şey neyi biliyoruz? Bizadkale sin fişin zahra kabr-ı Muhyiddin girince Muhyiddin'in kabri zuhur eder. Ne zaman oldu bu? Onunca türbesini kim yaptı? Yavuz Sultan Selim. Camisini kim yaptı orada? Yavuz Sultan Selim. Çünkü neden sin girince Sin, Selim'insin'i, işte böyle konuşur. Bizim kitaplarımıza bakmak haramdır meselesine geliyorum. Anlamayan bakmasın. Niye Molla Camiler şehr yazdı? Niye bu kadar ulema evliya şehr yazdı ona? Fususa. Anlamazsan Firavun'da Müslüman öldü diyor dersin. Bilmem ne, orada başka bir şey söylüyor. Ama şehr lazım. Şerhi bilmeyince zahire gidersin. Zahire gidersen aldanırsın. Allah muhafaza mübarek adama kafir dersin. Allah muhafaza helak olursun. Muhiddin i̇bn Arabi nasıl bir zattır? Bütün ulema evliyadan duydum ki ''Ele ütikad fi İbn-i Arabi nisru'l i̇bn Arabi'nin veli olduğuna inanmak bile veliliğin yarısıdır. Çünkü çok ağır konuşmuştur, zor konuşmuştur, muhlek konuşmuştur. Fütuhat-ı yazdığı zaman Mekke'de kitabı Kabe'nin damına koymuştur. ''Ya Rabbi reddolunan bir şey varsa bir sene içinde imha ile'' demiştir. Kabe çok rüzgarlı bir yerdir. Yağmurda yağdı mı feci seller gider. Ve kabe bir sene, o kadar rüzgar, o kadar şey, o zamanki mürekkep baskı yazıcısı değil, bir yaprağa bile yerinden bir sene de oynamamıştır. Ondan sonra çıkıp kabenin damından makbul oldu Rabbi, almıştır. Bu İbn Arabi diyor. Sen nasıl uğraşırsın? Hani aynı şey mevlana. Ne diyor mevlana? Bir ok atacan diyor yani. 700 sene sonra konuşturacaksın. Hakikaten tam 700 vefatından 700 sene sonra bütün dünya mevlana demeye başladı işe konuşacaksın diyor. 700 yüz sene sonra konuşturacaksın. Öyle olduk diyor. Bunlar böyle zatlardır. Sen Mevlana'yı haşhaşi, tebriziye bilmem ne. Sen ne konuşuyorsun? Sen kimsin? Seni kaç kişi tanıyor? Seni sen, arkandan senin hakkında kimle konuşacak? Sen İslam'a ne hizmet ettin? Bu, bu muharek zatlar dünyanın gavrunu Müslüman ediyor. Mezarında Müslüman ediyor. Akın akın geliyor. Kabrine gelen Müslüman oluyor. Senin suratını gören dinden çıkıyor ya. Arkadaş Dinleyen hepten zındık oluyor. E bu, bu sen nece konuşuyorsun sen İbn Arabiye, Muhyiddin Ar, Mevlana, Mevlana. İbn Arabi ne demiş? İnne asla hadu elbade sahabe. Sahabeden sonra devletlerin en düzgünü. Tabi Hazreti Muaviye de sahabe olduğu için ondan sonrasının hepsi buraya girer. Hazreti Muaviye girmez. Sahabeden sonra devletlerin en düzgün hangi devlet olacak demiş? E devletül Osmaniye Osmanlı devleti olacak demiş. Hiç ya Osman'ın adı yok. Ondan sonra öyle bir rumuz ve efcet hesabıyla nasıl ki Sin gelince Muhiddin'in kabri çıkar. Yavuz Selim Şama girmiş. Nerede? O zamana kadar Muhiddin Arabi efendim kabri gizleniyor. Sapık diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. He? Taptığınız ayağımın altındadır diyor. Halbuki ayağının altında ne var? Altınların üstünde durmuş. Onlarda da kazıp bakmamışlar. Ona malum olmuş. Altın abi siz de paraya tapıyorsunuz. Ters Abdüddirem abdü diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Paranın pulun kulu helak oldu. E paranın kulu diyor işte. Taptığınız ayağımın alttadır diyor. Anlamamışlar mübareği. O da çok anlasınlar da istememiş yani. Onu da doğru kusunu koş. Yani anlamazsan anlama bana ne demiş. Mevla benimle sizi imtihan ediyor demiş yani. Büyük veli şimdi Osmanlı Devleti'ne öyle rumuzlarla işaret etmiş. Efendim Öyle mi meseleler söylemiş ki orada yani ince ince meseleler var. Abdülaziz'in öldürüleceğine kadar. Vahdettin'in son padişah olacağına kadar. Öyle bir detay var Osmanlı hakkında. Bütün teferruatı o kitapta söylemiş. Şimdi o kitabın çözümü olarak bu diziyi yapmışlar. İnşallah düzgün yaparlar. Bazı filmlerde biliyorsunuz ileri geriler olur. Yani yaşamamış Ertuğrul Gazi'nin doğumundan 18 sene evvel vefat etmiş. Biliyorsunuz Konya'da çok kaldı. Malatya'da kaldı esas, Malatya'daki Ulu cami yeridir. Onun için Malatya'ya gittiğimde, dedim hemen Ulu camiye gidelim, onun kaldığı camidir. Ondan sonra, buralarda şey var, yani Sadrıddin Konevi, zaten Konya'da yatar o mübarek, onun üvey oğludur, annesiyle evlendi, ee, yani babası vefat etmişti. Ee, Sadrıddin Konevi'ye bir ilimler, bir ilhamlar verdi. Aman ya Rabbi, Sadrıddin Konevi ondan sonra kabrine gitti de, bir, ne kadar uzun yolculuk gitti geldi, o kadar yoruldu etti dedi, ben dedi onu ziyarete gittim geldiğimden sonra bütün fetihler bana açıldı kapılar kabrinden. Hayatımda vermediklerini kabrinden aldım dedi. Sadrıd'ün Konevi oldu. Böyle bir allame yok. Hadislere bütün şarihler mana verir. Konevi bir mana verdiği zaman bütün ayaklar kesilir. Bütün ayaklar kesilir. Alim malim kalmaz. Sadrıd'ün Konevi'nin manaları karşısında. Evliyanın reislerinden. Muhyiddin-i Arabi'nin manevi. Hem üvey oğlu dur hem manevi de. Efendim halifesidir. Şimdi bu zat böyle... Ee, İlhamlara mazhar olmuş ve haber vermiş. Haberleri de bir bir çıkmış. Şimdi ne diyorlar? Bu sonradan Muhittin-i Arabi'nin evliyalığını yüceltmek için son dönem Osmanlı zamanında uyduruldu. Halbuki Vail Hoca, Vail Elhambeli kıymetli bir hocalarımızdandır Suriye ulemasından gençtir de mücahittir de Allah selamet versin mübarek. Suriye işlerine çok zarar gördüler. Vahil Hanbeli Hocaefendi, çok kitap hastasıdır. Bütün dünyadaki yazma eserleri gezip dolaşmıştır. Mübarek diyor ki, Osmanlı'nın başlamasından evvel, yani Osmanlı dönemin başında, daha nerede Abdülaziz, nerede Sinşin'a girecek? Yavuz Selim bile yok. O dönemde bile el yazmasını gördüm diyor. Nasıl uydurma olacak? O kadar eski, çünkü üzerinde işte tarih var, eski hat, kitap var. Dolayısıyla haktır o kitap. Sakın ondan şüphelenmeyin. Yani o da Söylenenler aktır Ama dizide çevirirken yanlış etmişler etmemiş. Ben onu bilmem tabii. Bilmem ama izleyemedim. Vakit bulamadım. Daha bir iki şey olmuş. Yani Evliyaullah, Allah Teala'nın dostları, Allah Teala'nın ilhamlarına mazhar olanlar, bizim kabrimizin başına bile şakî gelip nasip olup duramaz. Duramaz buyurmuşlar. Onun için. Şimdi onların kabile ziyaret etmemiz de bizim imanlı öleceğimize delalet eder. İnşallah. Cemaat Azim Öleceklerini bilsinler ve bildirsinler duası ne demek? O adam kafir mi ölür? Öleceğini bilip bildiren kafir mi ölecek yani? E dolayısıyla burada da bir işaret çıkıyor ki benim kabrimi ziyaret eden mahrum olmayacak demek istiyor. Bundan dolayı. E şimdi geldik böyle meclislere. Ne dedi İbn-i Hatay'la kabrinden? Bizim yanımızda şakı yok. Neden bahsediyorsun? Ey İbn-i demiş demek istedi. İbn-i da ne dedi? Ben pes ettim ya, bu ilimle olacak iş değil arkadaş. Beni bunun kabrin altına gömün dedi ya. Orada, onun için tasavvuf reddedilemez, inkar edilemez. Bu büyüklerin tasarrufu, allah Teala'nın bunların ruhaniyetine verdiği kuvvet reddedilemez. Onun için, biz haftaya ne yapalım yine? Mürşidin vasıflarını okuyalım. Ondan sonra mürşidi bulalım. Bulduktan sonra ne yapacağız? Orada iyi bir iş var. Ee, önemli birkaç mesele var, bizi çok ilgilendiriyor. Mürşid'i bulanlar için, buraya da dikkat edelim. Konuştuğumuza dikkat edelim. Edebimize dikkat edelim. alimimize karşı, üstadımıza karşı, mürşidimizi bulduğumuz zaman, mürşidimize karşı vazifelerimizi icra edelim. En mühim mesele nedir? nereden geldin buraya? Sevmek dedim, sevmek. Sen Muhiddin İbn Arabi'yi sev. Sen Mevlana'yı sev, sen Şems'i sev. Ve'nlem ya'mel bi'amalim. Onların ameliyle amel edemesen de, Sevenleri sevdikleriyle haşt edeceğim buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşt olacaklar buyuruyor. Değil mi? Ne yaptı İbrahim İbni Edhem? Radıyallahu Teala anhu. Onun menkıbeleri bitmez. Rüyada kimi gördü? Cebrail atsam gördü. Elinde ne var? Kağıt kalem var. Ne yazıyorsun ey Cibril dedi? Evliyaullah'ın dedi. listesini yazıyorum. O da tanıdığı veliler var o zaman, işte Fudail'ler midir vesaire, Süfyan'lardır, o Uyey nedir, Sevri'dir, olabilir, onların isimleri geçiyor. Dedi, kimleri yazdın listeye dedi. Cibril Emin saydı, o kitapta da var şimdi unuttum. Bazı velilerin adını saydı liste Yani çok, ilk dönem, İbrahim Ethem çok eski. Saydı falan, Allah Allah dedi. Ben var mıyım dedi, hiç de ümit etmedi ama yine de. Ben var mıyım dedi listeye. Baktı Cibril, yok, neydi adın dedi senin. Dedi İbrahim İbn-i Edem, dedim bak. Yoktu zaten olmayacaktı, ben dedi tahmin etmiyordum dedi. Şu listenin altına dedi bir not düşer misin? ne yazacağım dedi. Çünkü Cebrah'a sen Mevla'dan izinsiz yazamaz. Ne yazacağım dedi. E bu velileri seven İbrahim, in. Altına bir not düşer. O zaman Mevla'dan izah geldi. onu listenin başına yaz. Neden? Seven öyle bir iş ki bu sevgi, bu Allah için olan sevgi. Ivasız, karatsız, Rey için değil koltuk sandalye için değil para için değil karı için değil Allah için sevmek Allah dostlarım. bu öyle bir muhabbet ben ne buldumsa bundan buldum ne buldumsa ahirette de bununla bulacağım inşallah ben sevdim Allah dostlarını anamdan babamdan çok sevdim vallahi çok sevdim nerede bir veli görsem ama tabi mürşidimiz ayrı ona hepsinden üstün bu sevgi muhabbet Allah için olacak onun için o sevgi seni mahrum etmez Şakıyı bırakmaz, bedbaht çıkartmaz. Asla imansız öldürmez. Onlar gibi amel edemesen. Onun için Noel yaklaşıyor. Biz size ne diyoruz? Onların bayramını kutlasa, onlar gibi amel etmese de onlarla haşt olur. Hristiyanlarla haç olur. İsa'yı Allah'ın oğlu diyenlerle tapanlarla haş olur. Yapmayın diyorum. Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi en ufak bir değişiklik yapmayın. Ne buyuruyor? O sesli konuştuğu, görüntülü televizyonda verdiğimiz konu. Ne buyuruyor? Bir yumurta verse fetvayı Hindiyede diyor. Bir yumurta verse kavura onun dinim bayramında merasme diyor. fetevai Hindiyede zikrediliyor ki kafir olur diyor. Fetvayı Hindiyede sayfasında gösteriz isteyene diyor. Dinlediniz değil mi? Neler söylüyor değil mi? Ne diyor orada bir değişiklik yapmayın diyor. Hayatınızda en ufak bir değişiklik yapmayın. Her gün leblebi yiyorsan ye. Boza içiyorsan iç. Efendim, meyve yiyordum, çay içiyordum, iç. Ama o güne mahsul hiçbir değişiklik hiçbir değişiklik hayatınızda yapmayın diyor. Oraya dikkat edin. O incelik. Bir de, buyur. İbadet yapılmaz olur mu? Dibine kadar. <gülüyor> Mübarek. Ondan sonra ne yapın diyor? Efendim, ee, ibadet gafiller içinde Allah'ı zikreden, harpten kaçanlar içinde sabit duran gibidir. Bütün insanlar gaflet içinde sen zikredersen, bütün tecelli yığma sana yığılır. O gece o manada Kadir gecesinde neftal olur. Çünkü insanların masiyet gecesidir. Çünkü en büyük fazilet, çarşıda la ilâllâhu hâd-tehûlâ şerîk ile'yi söylesen, ne oldu? 1 milyon, 10 milyon hasene alıyorsun. Camide söylersen 10 milyon hasene hadisi yok. Çarşıda ne de? Herkes gaflettedir kapalı çarşıda. Sen herkes gafletteyken zikredersen diyor. Onun için herkes günahtayken sen zikredeceksin. Bundan dolayı efendim o işe dikkat edin. Yani dostların dostlara benzemeye çalışalım. Dostları sevmeye çalışalım. Allah'ın düşmanları olan Yahudi Nasaray dost edinmeyelim. Adetlerine uymayalım, modalarına uymayalım. Berasimlerine katılmayalım. Gecelerini kutlamayalım. Allah muhafaza eylesin. Ee, şimdi, onun için biz sizi nereye davet ediyoruz? Sinan Erdem'e. Bütün insanları davet edecek misiniz? İnşallah. Bak, genç, yaşlı, çocuk çocuk alın gelin. Kadın yok. Kadınlar evlerinden dinlesinler. Gelsinler, mevlid-i şerifler okunacak inşallah. nat şerifler okunacak inşallah. Ayet-i adışlar okunacak inşallah. İnşallah, e, onların da hidayeti için dualar yapılacak. Yılbaşı kutlayanların da affı için dua yapacağız. İslahı için dua yapacağız. Belki o dua sahasında seneye nicelerine nasip olmayacak, mı yılbaşı merasimi. Nicelerine sohbet nasip olacak inşallah. Büyük dualar yapılacak. Ne kadar kalabalık. Ve ma hep o fe Allah azze ve Cemaat ne kadar çoksa Allah daha sevgilidir buyuruyor Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun çoğaltalım, çoğaltalım, çoğaltalım. Kardeşleri çoğaltalım. Saat 6.30, 7, en geç, 7'de başlıyor yani, 7'de orada olun. 7'de orada olun inşallah rahman. Herkese de duyuralım sinelerdemde Mekke fethi kutlaması, Mevlid-i Şerif kutlaması ve böylece Müslümanların bir araya gelip günahkarlar için de duası, mazlumlar için duası, zalimler için bedduası nasip olsun. Sizlerde kaç kişi getirirseniz o kadar insan iddiatine vesile olasınız. Allah size ortak etsin onlar. Onu duyuralım. Ondan sonra cumartesi bu cumartesi saat 12'de gece pazara bağlayan gece bu şey çağırdı beni Serdar e, Tuncer midir? Tüncer. Serdar Tuncer ehl Sünnet bir kardeştir Tasavvuf ehlidir, düzgün biridir Ben severim onu e, CNN'de programı var Başka şeyler adı altında programın adı e, Yani hadislere iman Tasavvuf, rabıta, tarikat Bunları soracak adam bulamadım dedi e, Ben dedi bunları sana Sormak istiyorum Milleti hidayet için vesile olalım istiyorum ben gelirim dedim, beni Allah için çağrına giderim ya. Efendim, o arkadaş da bir arkadaş. CNN haberinde, haber şeyinde, kanalında saat 24 yani akşam, cumartesi akşamı inşallah dinleyebilenler olursa ee tabii ki birçok insanın merak ettiği konular ilmi olacağı anlaşılıyor. İlmi konular fayda verir. Öyle şamandıraya tecavüz bilmem ne değil yani. Neydi o? <gülüyor> Damacana mamacana işleri değil yani. Güzel gelişmeyecek. 12'de başlanacak. Ee, bilmiyorum. Lale Gül ortak yayınına izin verirlerse yapılacak. Onu da karar duymadım. Haber duymadım. Velakin e, bu şekilde size duyuruyorum insanlara duyurmanız için teşvik etmeniz için. Sinan Erdem'de dışarıdan gelene göre ortayı da dolduruz. Dışarı kalan olsa ekran tedbirini alırlar. Ekran tedbirini almalar alacaklan düşünüyorum. Tabii duyuyorlar buradan. Onlar da sahur değiller. İnşallah alsınlar yani. Yapıyoruz zaten hepsi şeriat. Varek, <gülüyor> bütün konuşlar. İnşallah inşallah. Hediyelemiz vasıl eyle kabul eyle. Bize de arkadan böyle okunmak nasip eyle. Amin diyen dillerini arziyemden Ne türlü hayırlı muratlarımız varsa iki cihanda ihsan eyle. Ne korktuklarımız varsa iki cihanda bertaraf eyle. Ehli sünnet aziz eyle, ehli bidat zelil eyle. Zalimleri helak eyle. Amin. Mazlumleri helas eyle. Amin, Amin ya Rab. Nasıl geçti seferin sonu? Bayağı bir. he? İyi bir dalgalanmalar oldu değil mi? Dünya oturduk aktı. Her yer bir oturduk aktı. Dövizler mevizler, inmeler, çıkmalar. Bayağı bir kargaşalar. Beterinden muhafaza eyle. Biz namazlarımızı kıldık, dualarımızı yaptık. Seneye kadar ya Rab. muhafaza eyle. Allah'ın belalardan bütün ümmeti Muhammed'i helas eyle. Ya Rab zulme uğrayanları helak eyle. Amin. Zulmedenleri helak eyle. Allah'ım sen fazlü kereminle ehli sünnetin yolunu açanların yolunu açarım. Amin. Ehli sünnetin yolunu tıkayanları bertaraf eyle. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini iptal eleyim Hale Allah'ım bize daha nice hizmetler nasip eyle. Amin. Kanalımızı, radyomuzu, hizmetlerimizi, dergilerimizi nazardan muhafaza eyle. Amin. Gözden muhafaza eyle. Amin. Hasetçilerin, fesatçıların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi birinci eyle. Ya Rabbi aziz eyle. Amin. Her eve ocağı sok Ya Her kulağa kalbe indir Ya rabbil alemi, Alemin. Hidayet yarat yarab, dinleyenlerin Dinleyenleri namaza başlat Ya Rabbi. Amin. Hiçki kumarı bıraktır Ya Rabbi. Amin. Ehli sünnete döndür yarab, Yan Yanlış adamlardan uzaklaştır Ya bel i Alemin veya hayranlar. Veya vatanımızı İslam vatalları bölünmekten muhafaza ile, iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım amin diyenleri. iki can da aziz ile, Cehennem ateşi de de derilerine, dillerine değdirme. Ya Rabbi. Hayır. Veya gayran ne dua diyenler varsa. Yoğun bakımdakiler, imtihana girecekler, evlenecekler, iş arayanlar, borçlular, harçlular, okunan hat kerimeler ve hadis-i şerifler. İçmiş herifleri zikredilen, menkıbeleri anlatan ulema, sulha, evliyan... Hürmetine şu cuma gecesinde Allah ım. hepisini hepimizi isteklerimize nail eyleyle. Hayırlı muratlarımıza nail aileyle, Ya Rabbi alemin ve ya hayrun nasirin. Yakup Köse kardeşimiz o da hapse düştü. Gelirdi buraya o da eli sünnet bir kardeşimiz. Gencecik gençken de onu öyle çok hapishanede çürütüler. Tekrar ne yaptı attılar. Halasıyla ya Rab. Mazlumları kurtar ya yarab Ya Rab, kumpas kuran zalimleri kahreyle eyle mahvel. Ayy. Ya Rabbi helak eyle ya Rab. Ehli sünneti, ehli İslam'a karşı oyun içinde olanları başlarına ters düşür ya Rabbi. Hilelerini başlarına çevir ya Rabbi. Kazdıkları kuyulara makus eyle ya Rabbi. Ve ya hayran nasirin ve sallallahu teala aleyhi ve Dualarımızı kabulü, hayırlı muradlarımız husulu. Mübarek cuma gecesi kainatın efendisine bir melek vasıtasıyla, cuma gecesi olduğum melek tarihadan kalkıp mübarek semr-i şeriflerine arz olunmak üzere buyurun. Esselatu vesselam. Aleyken ya Resulallah. Al-Salātu al-Salām ʿalayka ya habib Allah. Al-Salātu al-Salām ʿalayka ya sīde l-awlinā l-akhirīn. Subhānā rabbika rabbil-ʿüzze ʿama yasafūna wa sallāmnu al-μursalin. Falhamdulillāhi rabbil-ʿalāmin. Allāhumma, cəll ve səll, ve bārik, ʿalā sīdina Muḥammadin nabi l Al-Azim'il-Cahid. Ve ala alihi Amin.